Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Laflayacağız dinleyicileri Tekrar merhaba ee, Her zaman biz misafirlerimizi konuk ediyoruz değil mi Atilla? Evet ama bu akşam biz konuk olduk. Set üstündeyiz. Evet çok iyi ee, bir yerdeyiz. Çok eski dostum. Dünyanın en güler yüzlü adamlarından bir tanesi. Ve aynı zamanda da mimar. Mimarın güler yüzüstü pek olmaz ama. İnsan <gülüyor> e sen varsın ya. Evet ben saymıyorum kendimi. Ayhan Geveli'nin ofisinde misafiriz. Ayhan hoş bulduk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Harika zahmet ettiniz. Ee, bu arada söyleyeyim, kaba taşdayız, set üstündeyiz ama esasında saray arkası burası. Saray arkası. Arkası bu çok önemli bir detay, bunu atlamayalım. Gümüş suyu, saray arkası. arkası. Evet. Ben arkasının önünün pek farkında değildim ama çok güzel burada bir deniz manzarası var. Evet, yani. Şahane. Keyifli bir mekandayız. Tekrar çok çok teşekkürler. Hem bize ağırlıyorsunuz hem programa konuk geldiniz. Yani şimdi, nasıl yapalım? Şimdi şöyle zaten programı açtık başlayacağız. Ama çok güzel kırmızılarımız ve fotoğrafta göreceğiniz gibi program fotoğrafında Aynen. inanılmaz güzel bir masamız var. Aynen teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizim programın yani. konsepti şöyle. İlk önce eğitimden başlıyoruz. Ama bu eğitimi ilkokula kadar bile götürebilirsin. Eyvah. Yani beni eğitecek misiniz diye bir şey. <gülüyor> bir hatta doğuma kadar gidelim çünkü orada da ilginç hikayeler evet. var bildiğim kadarıyla. Sendeyiz az önce. Vallahi çok sağ olun tekrar geldiniz. Ee, biraz e, sab sabır diliyorum size. <gülüyor> Şimdi şöyle eğitim e, tabii eğitimin sonu yok. Ben ben şöyle şunu, şunu düşünüyorum. Şöyle kabul ediyorum kendimi. Hala eğitim halindeyim. Eğitim e, başlamış olabilir bir döneminde nasıl başladığını bilmiyorum ama e, şey deyim hala eğitimimin bitmediğine inanıyorum. E, biraz geri saralım o zaman madem öyle. Şimdi ben e, tabii ki e, eğitimin e, işte eğitim esasında anne kanında başlarla e, öyle bir klasik cümleyle girelim mevzuya ama. Eğitim şöyle, ben aslen Yunanistan'da doğdum, büyüdüm. Yani Batı Trakyalıyım esasında, bir Balkan insanıyım. Hoş bulduk ya. <gülüyor> o da denebilir. Tabii şeyimiz, ailemizin yaşadığı, esasında şu anda Yunanistan topraklarında kalan bir bölge. Ama tabii çok yeni ev sahipleri, ee, Yunanlılar. Ee, esasında Osmanlı tebaasının yerleşik, orada bıraktığı bir şeydeyiz. Ee, topraklarda yaşıyoruz. Ee, yaşadık, doğduk. Ee, annemiz, babamız, dedemiz, dedemizin babası, onların dedesi, onların dedesi derken çok uzunca yüzyıllar devam eden bir şey. E, tabii ben o, o şeyin son evrelerinden bir tanesiyim. Artık benim çocuklarım çünkü Türkiye'de doğdular. E, belki bir gün geri dönerler o tarafa bilmiyorum ama. E, ben Batı Trakyalıyım, Balkan insanıyım, Yunanistan doğumluyum. E, Selanike çok yakın bir yerdeyim. E, e, bugünkü Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün. Benim babaannem Atatürk'ün yaştaşı ve aynı dönemde aynı topraklarda yaşamış bir insan. Bununla gurur duyuyorum aynı zamanda. Bu benim için çok önemli bir şey bir durum. Dolayısıyla ilk eğitimimiz de orada bizim, benim daha doğrusu. Şimdi tabii ki bir dönem tak tahmin edeceğiniz gibi tabii eğitimimiz Yunanca ile başlıyor. Yani biz e, Türk'üz ama ailemizin içinde de normal şartlarda Türkçe konuşuluyor. E, fakat tabii ki okul eğitimlerimiz e, hepsi e, Yunanca ile başlıyor. Tabii ki e, Türkçe de var bunun içinde ama Türkçe azınlık esas şeyimiz Yunanca. E, bugün Yunanistan'da Yunanca dili... E, Sadece Yunanistan'da kullanılıyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde kullanılmıyor. Yani toprak ve yüz ölçüm açısından bakarsanız çok küçük bir Sınırlı. dil. Sınırlı. Sınırlı bir dil ama bir şey var. Bugünkü dillerin şeyi, tamamının temeli. E, harfine bak harflerine baktığınız zaman alfabesi çok e, alışılmadık bir şey ama e, bugün mesela Anadolu toprağında e, artık Ege'den başlayıp e, Türkiye'nin sonuna kadar gittiğiniz zaman e, her yerde bütün tarihi yerlerde göreceğiniz her şey Yunanca ve Yunan alfabesiyle yazılmış. Yani bunda tabii ki Doğu Roman'ın mirasıyla gelen bir durum bizim şeyimiz böyle yani e, Yunan dili ben mesela şeyi çok severim bu arada e, Arap alfabesini ve Arap yazım şeklini hmm. e, o çok estetik gelir bana yani benim hayatta gördüğüm ve yani bir grafik dizayner olsam bugün e, tapardım ona yani o Arapça yazmaya hmm. inanılmaz bir şey yani e, bir kere tersten yazılması mesela çok enteresan ama e, Yunanca'da da öyledir Yunan harfleri de aynı şekildedir mesela Kril alfabesi çok değişikti Rusların kullandığı ama Yunanistan şeyi çok şeydir. Yani bugünkü mesela bütün Latin kökenli dillerin temeli den gelen bir durum. E, tabii bunu şimdi çok gereksiz şekilde belki uzun anlattığımı düşünebilirsiniz ama tabii ilk okul eğitimim ve orta eğitimi hep Yunanistan da geçti. Tabii daha sonra e, birazcık hızlı sarayım filmi, e, benim Türkiye'ye gelme ve eğitimime devam etme şeyim e, tabii Kıbrıs savaşı, Kıbrıs çıkartmasından sonra Türkiye'ye e, ailem beni e, daha güvenli bir ortam olduğu gerekçesiyle buraya gönderdi ve 18 yaşında <gülüyor> geldiğinde öyle yok 16 civarı 15-16 civarı bir şeydi ee, aile orada mı kaldı e, aile orada kaldı e, fakat daha sonra onlar, onlar da geldi aynı ama, aynı ama aynı şimdi şöyle düşünün ki biz ben kendimi bildim bile ailem biz hep buraya gelip geliyoruz Türkiye'ye. Yani belki senede bir defa, üç defa, dört defa. Yani burada evimiz var. Yani burası böyle e, hatta böyle ailenin böyle yazlık evi gibi. Yani İstanbul'a gelinir, gidilir. Çünkü hani Türkçeyi kullanabileceğimiz ve ailenin şeyi burası. Burası e, Gidiyoruz, geliyoruz. Ama yaşamımız hep orada devam ediyor. Bu... E, Bizim için Türkiye böyle uzakta hani orada bir köy var uzaktan <gülüyor> ama gidip gelemediğimiz dediğimiz hikaye o. Ee, böyle bir gitmelerle gitme, gelmelerle şey yaptım Hani ben buraya ilk geldiğimde ben buranın yabancısı değildim. Türkiye'yi çok iyi Bilmiyorum. tanıyorum. En büyük sıkıntım <gülüyor> Türkçe. Tabii Türkçem böyle gelişmiş bir Türkçe. Bugünkü kullandığım Türkçe gibi değil. Beni en çok zorlayan konu Türkçeydi. Yani ben lisede ee, sınıfta kaldım mesela. E çünkü kullanamıyorum o dili. Yani öyle bir şeyim yok. E, nasıl diyeyim? Pratiğim yok. yok. Tamam konuşabiliyorum şey ama e, konuşamıyorum da konuşuyorum derken konuşup anlatabiliyorum derdim ama beni anlayamıyorlar. E, farklı bir lehçeyle konuşuyorum. Bugünkü ya mesela devlet, Türkiye <gülüyor> devletinde yurt dışına gidilen konuştuğun İngilizce gibi. Onlar da dertini anlatıyor ama onları kimse anlamıyor. Ha, mesela o da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de düşünebilirsin. Ee, tabii birazcık bir, benim için şey oldu. Böyle hani bir gençsin o yaşta. E, ama e, Türkçe'yi konuşamıyorsun falan. Böyle e, çok hoş nahoş bir durum esasında. <gülüyor> Yıllar ilginç yıllardı tabii herhalde. Ya, böyle çok enteresan tabii. Yani, e, bir defa buraya alışkın değilim ve en çok sevdiğim semt. O zaman işte ailem e, Bakırköy ve ee, Yeşilköy, Yeşilyur hep o şeyde. Çünkü e, benim için çok da güzel. O dönem tabii e, o bölgelerde hala Yunanca konuşuyorlar. Yunan e, insanlar var. Henüz ülkeyi terk etmemişler. Gençler var. Onlarla sohbet edebiliyorum. Muhabbet edebiliyorum. E, benim için onun dışında hatta babama ilk buraya geldim. Ya dedim beni Beyoğlu'nda Zografyon Lisesi'ne yazdır dedim. En azından orada Yunanca oh, bir eğitim alacağım. Ben yani, liseyi burada okuyayım abi. Ne var bunda yani. E, lise eğitiminin dili değiştirerek eğitimin niteliği değişmez, değişmez. değişmemesi lazım. Tabii. Ama a, tabii ki o zaman da gene siyasi konjektür buna müsaade Eğitim. etmedi. Tür az, Türk azınlıktan biri olduğun için Yunan okulu seni almadı. Almazım. Yani burası da Rum lisesi e, olduğu için. E, tabii o işin tabii u, uluslararası ve milletin arası siyasi hukuk çok o, oraya girmeyelim bence. Ama eğitimin tabii benim için başlayan biraz zor olan bölgesi, zor olan taraflarından sonra ee, tabii buradaki şey bitti tabii öyle bir dönem geldi ki ben artık zor duruyorum çünkü Türkiye'de durmak istemiyorum savaş bitmiş her şey birazcık daha hafiflemiş. E, oraya şey. geriye gitmek istiyorum yani gitmek istiyorum yani kendi toprağım var orada çünkü benim yani doğduğum büyüdüğüm alıştığım kokusunu alıştığım yemeğini alıştığım bir şey var oraya gitmem lazım benim yani Fakat bir gün geldi babam beni bana telefon etti dedi ki Yunanistan'a gelirsen burada dedi asker olacaksın askerliğini yapman lazım ki o dönem 24 aylık bir evet, askerlik tabii. söz konusu ee, böyle çok da iyi anılar değil Türk azınlık için orada asker yapmak askerlik olmak o ülkede ee, böyle tatsız bir takım hikayeler masallar mı diyeyim, diyeyim artık ama e, tabii ki güvenilir yerlerden aldığımız böyle bir sürü şey var e, haberler var e, bir Türk azınlık için Yunan askeri olmak çok e, parlak bir şey değil ee, dedi ki bak ya gel asker ol ama durum böyle böyle e, veya dedi Türkiye'de eğitimine devam et buna sen karar vereceksin. Ben de oturup düşündüm ee, dedim ki tamam ben burada kalayım. Ee, tabii bunun bir sürü başka idari sıkıntıları oldu bir şeyler oldu falan, falan derken e, burada geldik e, dedik üniversiteyi burada okuyalım. Abi daha şimdi eğitime girmeyeceğiz o zaman eğitime giremeden <gülüyor> İkinci soruya parça girelim, geçelim. Biz evet. Bir parça girelim, eğitimi ondan sonra Sonra girelim. yapalım, evet. evet çünkü çünkü ondan sonra ortak okullarımız var. <gülüyor> Peki. <gülüyor> aa, <gülüyor> o zaman question and answer diyelim. Gelsin. E, sıkı bir beşliden geliyor. Gary Burton, Chick Core'ya, Pat Metheny, Roy Haynes ve Dave Holland'dan dinliyoruz. Gelsin bakalım. <gülüyor> Sevgili Laflıcağız dinleyicilerim, yine çok keyifli bir programla karşınızdayız. Bu akşamki konuğumuz sevgili Ayhan Geveli. Şimdi ilk soruda eğitimi bitiririz diye düşündük ama o kadar keyifli hikayeler geldi ki üniversite hayatı, lise sonrası üniversite hayatı ikinci soruya kaldı. Kaldığımız yerden isterseniz devam edelim. Evet, şimdi kaldık artık Türkiye'de. <gülüyor> e, Ayhan bir şey soracaktım merak ediyorum. Buyur. Şu anda kendi vatan, eski doğduğun vatanla bizeyle mi gidiyorsun? E, ya muhteşef e, öyle oluyor. E, belki biraz hukuk mücadelesi hmm. verirsem kazanabilirim bu şeyi ama artık 60 yaşından sonra da e, bu <gülüyor> hukuk mücadelesine girme <gülüyor> şeyinde pek değilim. E, çünkü şöyle e, kendi isteğimle Türk vatandaşı olmadım ailemin şeyle ve 18 yaşından küçük dönemde de geldiğim için buraya esasında böyle bir şeyim var. Bir hakkım var. Yani Avrupa Birliği kuralları da onu şart koşuyor. En azından vize atsı ben ee, şeydir. Yani. Ya olabilir de ben şu ana kadar hiçbir vize almayla ilgili veya bir dolaşımla ilgili Avrupa'da veya herhangi başka bir şeyde bir şey yaşamadım yani böyle bir sıkıntı kendimi böyle gidip de ya ben ne olur beni geri alın bir hat ben ettim siz etmeyin durumu gibi bir şeyim yok. Yok zaten Benetton giyiyoruz. Evet, Benetton. <gülüyor> Böyle bir şey. Neyse şimdi kaldık geldik e, de karar verdik artık Türkiye'de şey yapacağız. Şimdi e, ne, ne yapmam lazım, ne etmem lazım ama bu arada tabii ben e, lise dönemim hani e, biraz içine kapanık ve çok konuşamayan biriyim e, sebebi. Çünkü Türkçeyi çok iyi kullanamıyorum konuşamadığım için konuşmak biraz beni ve kusurlu konuşmak veya hatarlı konuşmak istemiyorum. Biraz yapı itibariyle de biraz mükemmeliyetçi bir insanım. Bir şeyi çok iyi yapamıyorsam onu yapmamayı tercih ediyorum. O zamankileri Allah kurtarmış. Ee, diyorsun. Peki. <gülüyor> Neyse. Şimdi e, ya ne yaparız ne ederiz filan. Bu arada tabii hani konuşamıyorum lisede filan derken. Bu arada tabii ki bütün defterlerim e, oturduğum masa lisede. E, herkes böyle efsane. E, benim oturduğum masayı bir sonraki gelen sınıfta o çocuklar o masaya oturmak istiyor. Biliyorsunuz siz de böyle ahşap, böyle masif gürgen veya kayından yapılan masalara hepimiz bir şeyler çizmişizdir. Ve onları kazımışızdır ama benimki birazcık böyle e, Sarı, şey san. gibi... Yani orayı merak eden insanlar çok oldu. İşte Ayhan Geveli'nin masasına oturayım diye. Bir de defterlerim de aynı şekildeydi. Ee, çıkarken okuldan o da masayı alacaktım mesela ya. Hiç aklıma gelmedi. gelmedi. Evet, e, işte. yani. Neyse böyle ama defterlerim böyle çok enteresandı. Yani her yere bir şekiller çizerdim, bir şeyler yapardım. Konuşamadığım şeyi çizerdim. Ee, bu Ben herhalde oradan bir şeyler anlatıyordum. Bilmiyorum anlayanlar için ama böyle bir şey vardı. Tabii e, mimarlık böyle çok ilgimi çeken bir şey. Tabii bu topraklarda e, var olmak. Tabii onu daha sonraki yıllarda daha iyi anladım. E, ama biraz geri döndüğümde e, kendimde bunu bir şey yazıp çizebilme şeyimi... E, kendimi çizerek ifade etmek e, bazen zorunluluk gibi gözükse de e, bunu böyle bir kendime alışkanlık edinmiştim. Sonradan şunu fark ettim e, bu defa ailemde e, sanatla ilgili e, sanat için yapılmayan ama e, kendileri sanatla çok iç içe olan insanlar vardı. Üç tane önemli karakter benim için. Bir tanesi halam. Halam e, inanılmaz, e, terzi demeyeyim ama böyle nakış ve e, dikiş konusunda inanılmaz bir kadındı. İnanılmaz çizerdi ve böyle e, o dönemin e, tekstil şeyleri içinde kendi kendine inanılmaz böyle şeyler üreten bir insandı. İpliklerle, renklerle ve ben hep ondan içinde yaşadım yıllar boyunca. Daha sonra annem e, çok önemli bir karakter benim için. Annem terziydi. Ee, her yıl beş tane taleba alır, yetiştirirdi ve Herkes, e, tamamen modelistti. Kendi modellerini kendi yapardı, kendi dizayn ederdi. Kendi renkli kalemleriyle bütün elbiseleri, yapacağı elbiseleri e, dizayn ederdi. E, ve hayatım onun atölyesinde kumaşların içinde böyle kendi doğduğum ve yürüye, gözlerimin görüp yürümeye başladığı andan itibaren... Böyle sepetlerin içinde, e, rafların içinde bir sürü kumaşlar, renkli kalemler. E, etrafta beş tane talebe genç kız e, sürekli sabahtan akşama kadar çiziyorlar. Makineler çalışıyor. O zaman elektrikli motorlu singerler yok. Ayak Mekanik ya. singerlerle İpleri böyle çiziliyor. Sade iplikler dolaşıyor. Böyle renkli kukalar var etrafta. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir Luna Park'ta gibiyim. Sahnesi gibi. ve sahnesi Hayatım bu, bütün bunların içinde gezdiği Çok için ve... Yani hayatım hep böyle bir renk, biçim, şekil, form, hep malzeme. Hep bunlara dokundum hep hayatım boyunca. Yani ben de biraz böyle e, çocuktum. Belki işte ya bu bizim hocanın belki bebeği çocuğu diye bana da çok fazla iyi gösterdiler bir dönem. Ama hep bunlarla geçti hayatım böyle. E, daha sonra ablam. E, ablam çok benim için çok önemli bir insan. Ablam da ressamdı. Ki hala resim şey yapıyor. Bu arada ablam işletme üniversitesi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu falan ama onu muhtemelen hobi olarak yapmıyor, okumuş olabilir. Esas mesleği ablamın ressamlıktır. Hala da devam ediyor bu arada. Çok inanılmaz bir insan. Tabii bütün bu şeyler beni istemsiz olarak belki bu işi ya dedim işte gideyim de Güzel Sanat Akademisi var o dönemde. Ee, şey yapayım e, gidiyor ama tabii ki bizim dönemimiz tam 1980 ihtilali bitmiş ülke dingin bir şeye geçmiş e, çok yorulmuş e, bir ülkenin her şeyin bitip e, zamanın böyle belki e, freeze olduğu. E, dondu, hatta benim hatırladığım kadarıyla 80 e, ve 81 arasında eğitim bile Türkiye'de yapılmadı. E, tam yeni, pırıl pırıl başlamış bir eğitim. Yeni hocalar, yeni heyecan. E, tabii ki <gülüyor> yani 80'in 80 ihtilali Türkiye için belki çok önemli ve çok iyi bir karar olmayabilir ama e, o bir dönemin, bir şeylerin bitip, bir şeylerin başlama e, dönemiydi. Ee, ben de tam o dönemde işte akademiye e, yetenek sınavlarıyla girip e, Güzel Sanatlar Akademisine e, Mimarlık Fakültesi'nin e, şeyi altında işte mimarlık, iç mimarlık, endüstri tasarımı, seramik gibi e, dalların olduğu bir bölümde bir yetenek sınavıyla akademiye ee, hakkı 80, 82, 81, 81'de. Ben Siz aynı hiç o, ortak 82'de var mı? Yok ortak. Ben hmm. 77'de girdim. Yani sen bitirmişsin. Ben 81'de okudum. Ama ondan sonra işte 80 ihtilal sonrası babam hapiste olduğu için ben çalışmak zorundaydım ve okula devam etmedim. O öyle bir dönemde bizydik. Şey şurada bir parantez açacağım. Bu bütün Ayhan'ın anlattıklarını doğrulayacak bir şeydir. Ayhan'ın inanılmaz el çizimleri vardır. Bugün benim yaptığım iş dolayısıyla çok mimari ofise girip çıkıyorum. Böyle İstanbul'da, Ankara ve İzmir için bir şey söyleyemeyeceğim, çok bilgim yok. İstanbul'da diyeyim. 3-5 tane mimarlık atölyesinde el çizimi yapan... Eliyle eskizler yapan, eliyle bütün derdini anlatan insan sayısı üç tane, dört tanedir. Mimar. Ayhan'ım da müthiştir. Hayranlıkla izlerim yani onları her seferinde. Eliyle bir sahne yapar yani, çıkartır. Ve ondan sonra işte geri kalanı onun şey üzerinden, otoket üzerinden çizimlerinin yapılması falan filan. Ama aslında yaratıcılık, yaratıcılık. orada. Yok. Profesyonel hayatı, tulumun da galiba öyle bir, yani evet, yani kısmet şimdi, mi diye, şans mı diye. Eğer, akademi tabii bizim için çok önemli bir hale geldi. Biz girdik, e, ilan ettiler, dediler ki artık güzel sanatlar akademisi yok, mimar Sinan evet. Üniversitesi evet. var. Dedi ki tamam, eyvallah sıkıntı yok. Eğitim bizim istediğimiz şekilde sürdüğü mü dece ismin sıkıntı. değişikliği işi işin niteliğini değiştirmez. Ee, devam edeceğiz böyle bir şey. O zaman talebeyiz tabii öyle bir şeyimiz yok. Çok kıymetli hocalarımız var. İzlediğiniz sonra puanla mı girildi? Ee, puan zaten e, okula ön kayıt yaptırıp yetenek sınavına girebilmek için bir şart. Hı hı. Belli bir barem var. Hı hı. Onu geçtikten sonra geçiyorsun e, onu alıyorsun eline güzel, e, üniversite sınavını. Sonra müracaat ediyorsun. Ben bu puanın üstündeyim diyorsun ve yetenek sınavına başvuruyorsun. Şu anda hala yetenek var yani değil mi? Yetenek Maalesef kalkmış. Hadi ya. Evet, çok enteresan. Şimdi sadece puanla mı giriliyor? Sadece güzel puanla giriliyor Güzel doğru. Sanatlar Akademisi'ne. Olacak yani akademisi işte. demeyeyim de Mimar Üniversitesi. Başka bir şey olmuş artık. Başka bir şey oldu. Bence çok üzücü. Muhtemelen talebeler bunun çok büyük sıkıntısını çekiyorlardır. Bu bir seçici olmak değil. Bu seçen olmak adına bence yeteneklerin önde çıktığı. E, çoğu çocuk sadece puanı gerekçesiyle akademiye girip, e, yani e, bu okula girip, Sinan Üniversitesi'ne e, bir sene sonra ya ben bunu yapamıyorum deyip ya, çıkıp e, başka bir yani. öğrencinin de hakkını e, yiyordur Seçma diye düşünüyorum okulama. farkında olmadan. Diye düşünüyorum ama çok, böyle yani. İlginç. Evet. Ee, ya bu çünkü birazcık şey bir durum. Yani bir farklı bir durum. Ha diyeceksiniz ki ya artık yeni öğrenci eliyle çiziyor mu? Hadi bakalım Aa, evet. buradan ben size anlatayım <gülüyor> bu meslek hayatımda. Evet, çizmesi ee, gerekiyor bence. Ben şu anda adını soyadını yazarken zorlanan <gülüyor> stajyer biliyorum. Artık bunlar geliyor bizim. Geliyor evet. Şeyimize. Ofisimize lazım belki. Ben sen aynı fikirdeyim, evet. kesinlikle bunu ilk başta ben çok yatsıdım ama bu bence normal. Belki de artık insanlar kalemi kullanmayacak. Evet. Teknoloji yani başka bir şey. taşıyor. Ben biraz şeyim. geri kafalıyım bu konuda. Bence kalemle, kağıtla o ruhunu oraya aktarmayıp o tasarım süreci öyle bir süreç çünkü. Yaratıcılık öyle bir şey. Bilgisayarda bir yaratıcılık olmaz. Bilgisayar bunu alır, geliştirir, uçurur falan filan. Ama yaratıcılık Ama kısmında yapacak bir şey yok. Yani bunun karşısında durmak ee, çok Öyle canım. Değil. Yani şimdi heykeli yapabilir misin? ya yani o taşa dokunacaksın, çamura dokunacaksın, <gülüyor> seramiğe dokunacaksın. <gülüyor> boyutlu printerde basılmış heykeller var şimdi. Şimdi bir daha bravo. <gülüyor> çok çok güzel söyledin. Evet, abi şöyle, bilgisayar sana bir şey katmaz. Senin design design yani senin tasarım şeyini geliştirmez. Bugün bilgisayar şey gibi düşün, son ütü veya overlock makinesi gibi düşün. Son ütücü. Kesinlikle. Bu bir araç. Bilgisayar. Bu bir araç. Yani bizim eski kalemimiz şimdi bilgisayar. Ne Yapacak bir şey yok yani Bu böyle. Yani eskiden rapido korunmasın diye yalıya yalıya hayatımın boyu dilime sapladığım rapido'nun böyle yani arabacı gibi yıllarca ulaştık. Yani iyi ama yani. Doğru, doğru. <gülüyor> şimdi bambaşka bir bambaşka. şey var Aa, evet. ama yaratıcılığı bilgisayar engellemiyor bu arada söyleyeyim ama geliştirmiyor, geliştirmiyor. Ee, el, el şeyini kullanmak o senin sadece bir uzvun haline dönüşüyor şimdi gençlerin uzvu bir masum, bilgisayar masum. ve pede halbuki ben sadece bir kalem ve ucunda bir kurşuna ihtiyacım var ee, şu anda biliyorsunuz Endless diye bir kalem var ee, sonsuz hiçbir kurşun kaleme ihtiyacın olmadan o kurşunla e, yani yüz yıllarca çizim yapabilirsin siz adapte oldunuz mu bu teknolojik yaratım ya sürecine? ben adapte olamadım ben bundan hiçbirini kullanmıyorum Hı -hı. ben e, bilgisayarı sadece bir çay kaşığı gibi kullanıyorum. Yani eğer çaya şeker at, at, at, atmak gerekiyorsa bunu <gülüyor> karıştırmak gerekiyorsa bilgisayar benim için e, ondan daha Yapıyor. fazla bir e, şey anlam <gülüyor> taşımıyor. Yani e, bir yani dizaynıma veya tasarımıma bir faydası yok, katkısı yok. Kesinlikle. Ama ne var? E, kusursuz, hatasız bir e, dil oluşturabiliyor bu evet. önemli olan veya bana evet. görüntü e, yani bizim e, ben bir işverenime bir şey anlatmak istiyorsam evet. işte bugün işte 3D Max dediğimiz veya hareketli görüntüler dediğimiz bir sürü şey, imkanlar sağlıyor sana yani evet. bunu evet. E, insan e, sana gelen işveren en sonunda bu işi böyle görebiliyor nasıl olacağını Olacağına görebiliyor yani, halbuki benim için o 40 yıl önce de şu anda evet. da ben bir şeyi diz, tasarladığım anda veya ne olacağına karar verdiğim anda zaten ben bunu görüyorum. Evet, ben görüyorum sadece işte, evet. e, bunun için, bunun gelişmesi için sürece ihtiyaç var. Doğru. doğru. E, oysa şimdiki tasarımı o süreci kısaltıp sana o fotoğrafı veya filmi gösterebiliyor. O dili ve anlatımı kolaylaştırdı. Anlatımı yani. kolaylaştırıyor. O kadar. Başka, aynı, aynı başka bir, şey bir tasarıma bir yok. Yani. O zaman şöyle diyoruz buna. Come fly with me. Elyan Elias. Please. <laughs> <laughs> Come fly with me. Let's fly. Let's fly away. If you can use. Some exotic booze There's a bar in far Bay Come fly with me Let's fly, let's fly away Come fly with me Let's float down to Peru In Lama Lane, There's a woman thing And you do his flute for you Lie with me, let's take off in the blue Once I get you up there, where the air is where We'll just glide, starry light Once I get you up there, I'll be holding You may hear Angels cheer Because we're together And weather wise It's such a lovely day Just say the words And we'll beat those words Down to a tapuco way It's perfect for a fly Let's fly, come fly with me, let's fly, let's fly, come fly with me, let's fly, let's fly away. down to one about a bay it's perfect for a flying honeymoon they say come fly with me let's fly come fly with me let's fly let's fly come fly with me let's akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Perşembe akşamı dinleyecekler için iyi akşamlar. Cuma sabahçılar için günaydın diyelim. Evet. Ayhan Geveli'nin ofisinde misafir olduk. Yeme içme fevkul beşer vaziyetlerdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Efendim hafet olsun. Ee, eğitim hayatı dedik. iki soruda da ancak eğitime gelebildik. <gülüyor> üniversite bitişini daha alamadık ya. o ya. Yani daha doğrusu üniversite bitmeden o başlayan... E hiç Atilla alamadık. Atilla şöyle bir sıkıntımız var. Susturamıyoruz. <gülüyor> İkinci tura kaldı. Tura. Tura o zaman şu şeyi bir alalım. Tuncay Hoca'nın hikayesini alalım. Şimdi şöyle, e, tabi akademiye e, yetenek sınavını alıyorlar. Biz girdik. E, baktık. Aa, Anladık yeteneklisin çok. Okula 8 kişi alıyorlar <gülüyor> bu arada. <gülüyor> yani eskisi şey yani bugünkü şeyleri du duyduğumuzda tabi böyle bizi acayip heyecanlandırıyor e, vaziyet. 8 kişi vay diyoruz ya çok az. Nasıl olacak bu iş filan? Bir bakıyoruz, bir müracaat. Eee sanandersem ben o dönemde böyle bir e, 2800 kişilik filan bir şey var. İlk ön sınav şeyine giriyorlar. İki aşamalı bir sınavdan oluşuyor ama çok ciddi bir sınav. Yani bu böyle şey değil, nasıl diyeyim, ...sözlü mülakat değil bu bayağı... ...sana ciddi ciddi... Bir ...kalem bir kağıtla oturuyorsun orada kendi başına... ...şeyler veriyorlar... Sonra değerlendirme tabii... ...o kadar insan olunca farklı... ...buna çok agresif çalışanlar var... ...doğaçlama yapanlar var... ...sadece tesadüf girenler var... ...filan falan neyse tabii ki işin sonunda... ...böyle neyse... ...kısmet oldu da girdik bir şekilde... Ee, başladı akademi hayatımız. Çok güzel hocalarımız var tabii o dönemde. Ee, akademide e... sen 81 girişlisin değil mi? Evet. Bak çok enteresan bir şey geldi aklıma. Sözünü kestim. Ballı kestim demeyeceğim. Şarapla kestim. <gülüyor> ee, ben 3. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf öğrencisiyken aynen dediği gibi bizim girdiğimizde de yaklaşık 2000 kişi vardı. Şimdi bu Giriş sınavında yapılacak işlerin belli kriterleri var. Dolayısıyla hocalar o 2000 kişinin kağıdına bakmıyorlar. Ben de fena değil iyi bir öğrenciydim. Not ortalamam 20 üzerinden 18 buçuk lan o zamanlar öyle bir öğrenciydim. İyi öğrenci 3-5 öğrenciyi topluyorlar. Bu 2000 kağıda ilk elemeyi siz yapıyorsunuz. O 2000'ten Yüze indiriyorsunuz onu. O yüz taneden sonra, çünkü yüze indirmek çok basit, belli kriterleri var. Yapılan iş kağıdı dolduracak, işte bilmem belli kuralları var, perspektif kuralları. Şundan. Bu çizimlere 100 tane ayırıyorsunuz bir kenara. Kocalar geliyor ondan sonra yüz tanenin içinden o kaç kişi ise girecek, sekiz kişi on kişi onları seçiyorlar. Dolayısıyla belki Ayhan Gevel'in kağıdı bile benim elimden geçmiş olabilir. Valla olabilir. olabilir. Benim 5 liram kimin cebinden geçmişti? Öyle bir şarkı vardı değil mi? Ee, yani, <gülüyor> <gülüyor> ya, şimdi böyle geldi, girdik, akademi başladı. Gerçekten çok kıymetli hocalar var. Ee, hiç unutmadığım akademi anaklardarından birini anlatayım. İlk sınıf, ilk ders. Ee, o zaman e, zannedersem Yılmaz Morçay, Yılmaz Morça. e, teknik e, resim hocamız pazartesi birinci ders girdi. Hepimiz heyecanla ayağa kalktık. Ama bu arada hani hep eskiden şey vardı ise işte üniversitelerde işte bir masaya 3 öğrenci evet. düşüyor filan diye bize bir öğrenciye 4 veya 5 masa düşerdi. Yani o kadar bir büyüktü az, ki derslikler. derslikler. Ee, bir de yani masalarımızda çok büyük çizim yapıyoruz filan böyle teçetvelleri evet. böyle Kaleşnikov gibiydi canımızda onlarsız dolaşmıyorduk o çok önemliydi bizim için şimdikiler hep laptop taşıyor yani <gülüyor> bizimkiler çok hafif e, kayın ağacından imal edilmiş böyle bir şeydi. <gülüyor> Böyle silah gibi taşıyorduk. kendi yani ilk... zengin olanların da akrilikleri vardı. E, e, tabii <gülüyor> onlar ayrı. Biz... <gülüyor> onlar efendiler olabilir. Bizimki şey ilkel toplumlardaki mızraklar gibiydi. <gülüyor> Savaşmak için. Ön hazırlığı orada yapıyorduk. <gülüyor> Şimdi e, rahmetli oldu tabii Yılmaz Morça Öğleci girdi sınıfa dedik ki Günaydın arkadaşlar hepimiz heyecanla böyle böyle gözümüz kulağımız açılmış vaziyette Günaydın hocam dedik. Dedi ki Hoş geldiniz ha akademi hayatınızın ilk yılı ama dedi çok da dedi heves etmeyin dedi bu akademiye eşeği bağlasan diploma veriyorlar dedi. Yani daha iyi bir diploma almak için hafif eşekten biraz hallice olursanız sizin için iyi olur demek istedi. Ben o, da o gün bir şeye karar verdim. Biraz eşekten daha iyi olmak gerektiğini. Çok da zor olmadı esasında. Biraz heves ve istek varsa bu iş gidiyordu o anlamda. Şimdi neyse o dört seneyi böyle tek tek anlatmayayım ama gayet güzel devam ediyoruz. Tabii ikinci sınıfta filan. Ee, gene kulak karışındasın. Barberk Kerim İnce Dayı benim hocam. O da Milano Politeknik mezun oldu. Ee, akademide o zaman mimarlık fakültesi, endüstri tasarımı ve iç mimarlık bölümlerinde derse geliyor. Proje hocasıydı. Ee, şeylerim de gayet başarılı. iyi gidiyor her şeyim. Hatta boşta kalıyorum. Arkadaşlarıma yardım ediyorum. dönem derslerinde. Yani ben böyle biraz telaşlı ve şey bir talebeydim. E, proje derslerini çok hızlı bitirdim. Arkadaşlarımın da bir veya iki arkadaşımın da e, projelerine yardım ederdim. Yani ben hep onlara böyle e, fayda bulurdum kendim için. E, bir gün e, Babel Hoca dedi ki ya ne yapıyorsun dedi akşam sonra filan. Işte, derslerimiz saat 3'te 4'te bitiyor. Hafif alacak karanlık oluyor. Dedim hocam ne yapalım işte gidiyoruz arkadaşlarla biraz eğlenmek için filan. Ya dedi, bir, bir, yeni bir proje başladı dedi, çok heyecanlı dedi, sen dedi şeyi tanır mısın dedi, Tuncay Çavdar mimar. O da dedi işte İtalya'da Miliano Politecnico'da öğretim görevlisiydi o zaman. İşte geldi dedi, şimdi Türkiye'de ofis açtı, e, proje yapıyor otel ve tatil köyleri Club Med Türkiye'de yeni, yeni başladı. İşte 1978 galiba veya 79'da ilk Club Med açılıyor. O proje için Tuncay Hoca kulak karışındasın Türkiye'ye geliyor ve daha sonra da işte Çam Yuva tatil köyü var Antalya'da o proje başlıyor filan. O dönemde de böyle bir şeyler çizilmesi lazım. Tabi perspektif çizen pek çok yaygın değil Türkiye'de benim de elim fena değil işte gel dedi ben hoca ile çalıştırayım. Çok iyi. Böyle bir şey yapalım. Biz ben de gittim şey işte tanıştım Tunca abi de yakın zamanda gene bir Fransız ekip gelecek Club Med bir sunum yapıyorlar. Ya şunu bunu yapabilir misin? Perspektif çizebilir misin diye mekanlarla ilgili. Ben de işte böyle bir şeyler yaptım filan. Çok hoşuna gitti Tunca hocanın ee, Sağolsun ee, Semra Hanım vardı onun sağ kolu ee, dedi ki ya sen okuldan boş vakitlerinde çıktıkça gel bize ve hayatım böyle başladı sonra aradan bir bir hafta on gün bir ay geçti zannedersem bana bir tane zarf uzattılar o oh, dedim bu ne acaba herhalde bir mektup yazdılar <gülüyor> yeter artık sen seninle mi uğraşacağız hani e, bu kadar diye içinden bir para çıktı inanamadım ödüllendirilmiştim yani o benim için çok yani miktarını bile hatırlamıyorum hiç önemli değil ama o çok şeydi bir rejiser olmuştum ben o belki 3 lira 5 lira hiç önemli değil ama o beni o sene tabii benim Çünkü. profesyonel hayata başlangıcında sonra bu mikrop gibi yayıldı ben üniversiteyi nasıl hatırla bitirdiğimi hatırlamıyorum ama esas hedefim üniversiteyi bitirmek değil yani o disiplinde, o Tuncay Çavdar Atölyesi'nde bir e, öğrenci olmak, e, orada, orayı bitirmekti benim bütün maksadım. Yani tabii ki çok onöre oldum yıllar, yıllar, yıllar sonra. E, ben şeyi mezuniyetimi hatırlamıyorum. okul ne zaman bittiğini hatırlamıyorum. Ben mezun olduktan, yani e, teorik olarak mezun olduktan 9 sene sonra Güzel sanatlar hakkında, yani Mimar Sinan Üniversitesi beni aradı. Diplomanızı aldı. Ee, dedi ki burada bir diploma var. Ayhan Geveli siz misiniz? Evet dedim. Burada bir diploma Alacak mısınız? dedi. Geri Ankara'ya gidiyor. Çünkü dedi şeyi topluyoruz arşivi. 10 sene hakkınız var dedi. 6 ayınız kaldı dedi. Beni de aradılar, hiç para istediler. Hiç aklıma gelmedi. İstediler mi benden istemediler. <gülüyor> benden istediler. daha daha çok saklamışlar. ben dedim ki size hediye ediyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> de birazcık halsızlığa gitmiş. <gülüyor> benim de tanışmam kulaklar çınlasın. Tuncay Çavdarla 1989 falandır. Hangi tatil köyünü yapıyordu Antalya'da? Böyle bir ev ev ev ev ev 89... içinde böyle büyük bir şöminesi olan bir şeyi var genel mekan kullanım için. Şey olabilir ya. Gelmedi abi. Kapadokya'da bir otel vardı. 89. O, o 90'de o zaman mi? abi tarih. Biz 90'da e, sana Antalya'da dersen, de bir yer yapıyorduk. Antalya'da ise gene Robinsonsa eğer Panfilya Tatil Köyü'dür. Olabilir. Ki ilk orada Türkiye'de ikinci e, tatil köyüydü. E, i̇lk Çam Yuva, sonra Panfilya Tatil Köyü. Herhalde. E, e, Taksim Otelcilik o zaman işte e, şimdiki bu Interkontinental'in yerinde olan e, araziye şu anda Interkontinental yapıldı. Ondan önce bu, bunlar hepsi Taksim Otelciliğin şeyleriydi. Side de Side Palas diye bir otel yaptık. Onun içinde de bir şömine şeyi vardı. Antalya'daydı. Ee, demek ki 89, 90 demek ki. İlk e, Tunca Bey ile ben doğru da tanışmıştım. Ama de bir şey. şey var. Onun sen Antalya'daki çam... E, Kapadokya'daki otelle karıştırmış olabildi. Çünkü Antalya'da şey yok. Hiçbir otelde yok. şömine yok. O zaman Kapadokya olabilir. Kapadokya'da... Hamamları falan filan var. Kapadokya Rob olabilir. Robinson Lodge yapıldı evet. ilk defa. Ee, biz hatta bizden Robinson böyle bir şey istedi. Almanlar. Ee, dediler ki böyle bir şey yapın. Biz de... Ya Kapadokya ulaşılması bile zor yer uçak yok yani Kapadokya'ya gitmen için Ankara'ya evet. gideceksin Ankara'dan sonra bir 330 kilometre <gülüyor> yol var eski yolla ulaşımı çok zor bak bak bak ee, başka dünyalara giriyor şu anda bir, ama susturacağım <gülüyor> bir rally, rally şey şeylerine girecek ee, yok ama girmeyeceğim <gülüyor> böyle bir şeye ulaşıyor ulaşıyor uğraşıyor insanlar gitmeye. Ama Kapadokya tabii ki çok bilinen bir yer yani. hala. Türkiye Kapadokya'yı bilmezken bütün Avrupa Kapadokya'yı çok iyi biliyor. Tabii, tabii. O zaman işte Almanlar çok arzu etti. Tunca Hoca da oraya gene o zaman Ihlara bölgesindeydi zannedersem. inanılmaz bir otel tasarladı. İnanılmaz ne kalesiydi orası Uçhisar kalesini Uçisar, evet. e, kopya eden yani form olarak kopya eden ama tamamen oranın taşıyla imal edildi hiç unutmuyorum e, o proje için Tunca Hoca bir taş ocağı açtırdı e, çünkü böyle taşlar da şöyle bir metreye iki metre ebatında taşlar e, en ince 15 santim kesilebildi bunu kesmek için böyle inanılmaz düzenekler oluşturdu Yapıldı. kendisi bu iş için çok şey yapmıştı kafa patlatmıştı ve bunları yaptırttı yani inanılmaz bir şekilde ve böyle eğimli bir şekilde yapıştırıldı beton üzerine o dönemde Tabii o taşın kuruması gerekiyor. Kurumadı, işte kış geldi, don oldu, o taşlar patladı, o cepheler, zemindekiler, o tahmin edilmeyen bir sürü şey oldu. Ama o çok büyük bir şey öğretmişti bize. Yani biz biraz da deneme yanılma, yani Tunca'ya Çavdar Atölyesi böyle bir açık hava atölyesi gibi yıllarca çok uğraştık bu işlerle. Şimdi nereden nereye Geldik geldi tabii güzel, ben evet. e, bu mezuniyetin benim Tuncay Çavdar ile tanışmam. Bakın daha mezun olmadım. E, çalışıyorum profesyonel evet. olarak. Hakikaten diplomayı nasıl aldığımı e, o, yani bana kimse sor, soru bile sormadı. Ya sen nesin mimar mısın? Dizayner mısın? İç mimar mısın? E, ne iş yapıyorsun? Ben çalışıyorum <gülüyor> ama. yani Sürekli yapıyorum. bu işi yapıyorum. Yani bu şeyin içindeyim. Sonradan, böyle, sonradan da tabii ki bize gelen bütün genç arkadaşlara bir diploma için savaşmayın. Diploma alacağınız diploma sadece belki bir rafa koyacağınız bir kağıt parçası, belki ciltler içindeki bir kağıt parçası olabilir ama esas diplomanız, emeğiniz yani yaptığın sürece bir diploma var. Bir değil. Ahmet de öyle düşünmüş. Evet. Olması lazım ki. Almamış diplomayı da Evet hediye ettim. Öyle bir para <gülüyor> istediler ki o diploma. Var ama ülkede çok var öyle. Evet. Sonra Ayhan senin şey var. Tuncay'dan sonra, Tuncay Hoca'dan sonra bir kendi ortaklığın var. Sonra bugünkü firma var. Ya böyle işte etap etap geldi. E, Tuncay abi e, sağ olsun ya benim için çok önemli bir insan. Tabi yani e, babam diyebileceğim bir insan. Ama Tuncay Hoca böyle duruşuyla yaşam tarzıyla <gülüyor> evet. etrafına davranışıyla falan da yani hiçbir tane bizim senin kadar çok ilişkisi yok ama herkes tarafından çok sevilen bir insan çok, çok nadide bir insandı. <gülüyor> evet. yani. Gerçekten e, hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Bütün tanıdığı insanlar, onu tanıyan insanlar Tuncay Hoca hakkında ee, en ufak ben bugüne kadar e, yani bir kötü bir kelime bir cümle duymadım. Ee, daha sonra tabii Tunca Abi'nin e, de oğlu e, Aloş Çavdar, Aloşla birlikte e, Aloş da o dönem gene e, biz böyle harılalar çalışıyoruz ediyoruz. O da e, işte Yıldız'dan mezun gitti e, İtalya'da e, Milano'da gene. Ee, bir kısa bir eğitim şeyi oldu. Ee, daha sonra geldi Türkiye'de. de. Tunca abi bizi aldı dedi ki ya siz ikiniz anlaşırsınız. Ee, böyle bir şey yapın. Ee, ayrı bir bize bir sağ olsun. Ama dede çok uzaklaşmayın. Aynı binanın alt katında <gülüyor> bize bir ofis dedi ki buraya geçeceksiniz. Ben de her istediğimde benimlesiniz. <gülüyor> Onun dışında dedi özgürsünüz. Böyle bizi birleştirsiz birleştirdi sağ olsun. Çok keyifli ee, yıllar geçirdik. Ee, Filoş'un ismi iki amin yıllıklık. Evet. İki amin ee, Daha sonra öyle bir dönem geldi ki e, biz şimdi takdir edersiniz hep e, ha bu arada şeyi anlatacağım tabii biz e, atölye T mimarlık Tunca aşağıda atölyesi e, bazen böyle yaklaşık 35-40 kişi aralığına çıkıyoruz ve 400 metrekareye evet. yakın bir dairedeyiz ve her şey cetvelle çiziliyor bilgisayar diye bir şey yok ve iki masa arası 80 santim ve çapraz kurgulanmış vaziyette birbirimize değmeden çizim yapıyoruz ve yani size şöyle söyleyeyim biz mesela 5 yıl işimiz var hep 5 veya 6 yıl yani bize bir yeni bir iş geldiğinde 5 sene sonra işe başlayabiliyoruz yani tezgah dolu o vaziyetteydik. Yani Türkiye'de turizmin tam böyle gelişmekte evet, olduğu oldu bir vallahi. dönem. Ee, ne, ne yaptığımızın çok farkında değiliz ama e, her şeyde biz yönetiyoruz Türkiye'de. Yani inanın böyle bir şey dönemi. İşte belediyeler veya Turizm Bakanlığı yeni tahsis araziler açacak. Tuncay abi çağrılıyor. Burası bak böyle yapacak. Arazi büyüklüğü ne yapalım? Tunca hocam siz bize bir şey söyleyin. İşte o zaman gene Ruhanetli Anap dönemi Turgut Özal işte Antalya Belek bölgesinde turizmi açacak Tunca abi bütün her şeyi ne olması gerektiği arazi büyüklükleri konusunda böyle e, tabii ki o da tecrübeli değil ama. Tabii ki bu işi sürekli yapmaktan evet. dolayı bir refleks Yine gelişiyor. E, bunlarla ilgili e, bugünkü Turizm Bölgesi ve Belek Bölgesi'nin şu anda zannedersem 170'e yakın otel yan yana yani. Antalya Belek Bölgesi'ne evet. ve bu dünyada eşi benzeri olmayan bir e, Turizm Bölgesi'dir. Bölgesi. inanın bu böyle e, ve biz bunların hep temellerinin atıldığı e, başından beri bu Turizm sektöründe hep varız. Yani, Böyle geldik, böyle devam etti. Turizm tabii böyle biz Aloşla Tunç Abi ile birlikte başladık ettik ama Aloş pek turizmi sevemedi. O böyle daha nasıl diyeyim kupon, böyle daha böyle ev, villa ve özel dizayn ve tasarımlar, daha butik tasarımlarla şey yaptı. Daha sonra dedik ki ya biz ayıralım şeyimizi. Bir de büroya sığamıyoruz o dönemde. Yani bizim otel bölümü şeyleri çoğalıyor. Böyle daha sonra dedik ki şey yapalım, büroyu ayıralım. O iki a ondan sonra Atölye ağa oldu o. benim nezdimde. E ben turizm ekibini e grubunun içinden ayırdım. Aloş'u kendi yerinde ve şeyinde kendi işleriyle birlikte bıraktım. E böyle devam ettik. Evet. E ve turizm sektörü e işte şimdi de aşağı yukarı yaklaşık 15-16 seneden beri gene e bu şekilde de devam, devam ediyor. E profesyonel hayat e böyle devam. Allah'tan nefes aldı arada. <gülüyor> o zaman hemen bir parça girelim. Evet bir parça girelim. Uh, The Forgotten Village. Gelsin e, meşhur e, İsrailli piyanisten, Shay Maestro'dan dinliyoruz. Ben bu parçayı İsrailli piyanisti olduğunu bilmiyordum. Senden şu anda öğrendim. Güzel şu anda bir değil bir parça. bana söylediğin evet. zaman Öyle Öğleden sonra. Öğleden sonra. <gülüyor> Gelsin Peki. o zaman. Sevgili Laflı Dinleyicilerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam konuğumuz sevgili Ayhan Geveli. Eğitim dedik, iş hayatı, başarılı kariyer dedik. Şimdi yavaş yavaş hobilere geliyoruz. O kadar çok var ki konuşacak konu. Nereden girsek, arabalardan mı girsek, klasik otomobillerden mi girsek acaba? Ya tabii benim hayatımda çok önemli bir şey kaplıyor bu ee, şey. ...klasik otomobiller... ...neredeyse bugün şunu diyebilirim ki... ...neredeyse <gülüyor> mimarlığı hobi olarak yapıyorum... ...esas şeyim... <gülüyor> ...klasikler... <gülüyor> e, ...ama mesleğimle çok ilişkili... ...ve önce onu söyleyeyim... E, ...bu böyle çok... E, ...nasıl diyeyim... ...yabana atılacak bir şey değil... E, ...bir sürü konuşmalarımda ve... E, ...böyle sizinkilere benzer programlar oluyor hep gençler için tek önerdiğim şey ne olur mesleğiniz dışında bir şeyle uğraşın. Mesleğinizi iyi yapmak için mesleğiniz dışında bir şeyle uğraşın. Bir hobiniz olsun. Bir, bence hobisi olmayan bir insanın mesleği bile olamaz. İnanın bana. Yani bu e, abiye yani net haberle pul koleksiyonu bile <gülüyor> e, bunun için geçerli. Gerçekten öyle. Yani şimdi ben bunu e, bir nasıl elde ettim? Bunu bir şeyim oldu mu? Ee, tabii ki var. Tabii gene aileden gelen bir şey. Ben e, ailenin e, bu işte ne olursa olsun e, işte belli dönem insanlar gençler hep şey der. E, ailesiyle böyle bir hep çatışır. E, Babanın söylediği hep batar. İşte anne bir şey söyler bilmem ne yapar ama bir gün gelir e, onların hep doğru şeyler Anlarsın. olduğunu. Doğru cümleler olduğunu, doğru istekler, doğru arzular olduğunu, doğru kararlara sizi yönlendirdiğini e, inanırsınız. Ve daha doğrusu kabullenirsiniz, şahit olursunuz buna ama... Bu ilk dönemlerde olmaz ama hiç hepimiz için. Olmaz, yaşayacak. o Mümkün böyle geçen. bir acayiptir <gülüyor> falan. Sonra e, şimdi klasik araba e, ben 1991 senesiydi zannedersem. E, takip ediyorum ama bir şekilde haberim oldu. 1990 senesinde Klasik Otomobil Kulübü kurulmak isteniyor, is şey yapılıyor. Ben de e, inanılmaz bu konuda şeyim. Yani e, düşünün 1982'de e, o dönemde tam e, böyle 80'ler, işte bu ihtilalden az önce e, hatırlarsınız Türkiye'de e, karne ile petrol be, alınıyor istasyonlardan ve inanılmaz bir enflasyon var. Artmış e, büyük arabalar, büyük hacimli arabalarla e, trafiğe çıkamıyorsunuz e, gibi dönemler var. O dönemde bana 1980'lerde babam bir tane araba dedi ki bu araba dedi senin dedi. Araba 2000 motor e, bir e, Ford Granada e, ciddi bir araba Acayip bayıldım. Ee, baban arabası zaten kullandığı araba ama çok daha yeni almış. İşte ben de böyle e, akademiye gireceğim, hevesliyim filan. E, bana hediye etti. Ama e, dolu depo verdi. İşte bindim arabaya. Depoya benzin bitti. Babama gittim dedim ki benzin bitti dedim. Normal araba kullanırsan biter dedi. E, dedim nasıl kullanacağım? <gülüyor> i̇şte dedi, çalışıp benzin parası kazanacaksın ve arabayı kullanacaksın dedi. Çok olacak iyi. şey değil. Yani <gülüyor> araba öyle duruyor. Ben tabii o belirli otobüsüyle, <gülüyor> o kağıt biletlerle önce ee, şey işte Yeşilköy tarafından, Bakırköy tarafından <gülüyor> trene binip, Sirkeci Garın'a gelip ondan sonra otobüs veya o dönemde işte 80'lerde hala tro trolobüsler vardı o boynusunlarla. akademinin önüne kadar geliyoruz. <gülüyor> Ama araban araba var. Araba Hikaye. <gülüyor> Sonra... Şimdi o bindiğin otobüsler var ya, ben bedava biniyorum. Yaşasın. <gülüyor> otobüsler çok sevinmiştir Ahmet. <gülüyor> metro da sevinmiştir. Kaç metroydu senin bildiğin? Aa, havaalanındaki metroya biniyorum. O çok metro. O elektrikli araç var ya, hep bugüne kadar binemediğim. Yaşa. Artık o da bedava. <gülüyor> çok iyi çok iyi şimdi tabi böyle bir e, bu nasıl bineceğiz buna e, bu araba iki sene yattı sonra bin, e, 1982 senesinde e, bu e, Yugoslavların ürettiği Fiat'ın üretimini terk ettiği Topolino vardır bu meşhur şeylerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyanların e, dar e, bir dünya için ürettiği bir araba ee, onun tabii replikası sonlarına doğru, replikası demeyeyim de son dönemlerinde üretilen onu e, Yugoslavia'ya devretmişti o zaman. Onlar böyle Yugo diye bir araba çıkarttılar. Ee, İstanbul'da Mecliyeköy'de bir galeride satılıyor. <gülüyor> Bizim o çok lüks dediğimiz araba. <gülüyor> 900 lira para ediyor. O da 1200 lira. <gülüyor> Babama gittim dedim ya bunu alalım. Baba dedi. Benim de 100 lira paramı <gülüyor> biriktirdim dedim. Üstüne <gülüyor> koysak. Koyacağım. Dedi 200 lira için ne yapacağız bilmiyorum. Bir gidip görmem lazım. Gittik şeye. Ama biliyorum babamda da o zaman benim çocukluğumda bir Yunanistan'da da babamda bu top iki tane var. Bu arada bütün arabalar Biz bir şu anda arkadan da hem boğazdan gemi dudukları geliyor <gülüyor> hem şey geliyor. Ezan geliyor, ezan geliyor ama devam ederim Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, ne güzel Allah kabul etsin. <gülüyor> Şimdi e, biraz ona bağlayacağım işi benim klasiklerle. Tabii e, ben kendimi bildiğim bileli büyük bir garajımız var ve babamın bir sürü arabası ve motosikleti var ve bunlar içinde yaşıyorum. Hakikaten hani, mi? Bunu hani, bilmiyordum. Az, az önce ama hiç... o zaman babamın klasikleri yoktu. Babamın normal arabalarıydı araba. bunlar. <gülüyor> <Yani, gülüyor> e, sürekli çok meraklı adam yani evimizde her zaman iki tane evet. Alman motosikleti var BMW. Evet. E, İngiliz arabaları var, Austin'ler var, Austin e, Hililer var. İşte Fiat'lar var. Babam çok meraklı. E, bunlar içinde yaşıyorum. Baba bütün gün onlarla uğraşıyor. Yani, yani benim yani işte annem nasıl kadın terzi, modelist e, dikiyor. Şeye babam da onlarla. Yani şimdi akademi ve e, bu tasarım e, anneden gelen bir şeyken e, bu klasik arabalar daha doğrusu araba diyeyim klasik demeyeyim. E bu da benim için böyle aileden gelen bir, bir şey. maalesef ya yapışmış üzerime bir şey yani e, bu bana hiç yabancı değil. Baba motora biniyor motosiklete. Tabii, tabii, babam motosiklete biniyor arabaya biniyor babamı kullanmadı hiçbir şey yok. Benim bildiğim babam bir tek uçan bir şey kullanamıyor yani. Onun dışında şimdi ben hatırlıyorum benim çocukluğumda e, traktörler gazla çalışıyor yani mazot da değil mazottan önce başka bir şey var iki zamanlı motosikletler var e, arabalar var onların çalışma e, prosedürleri bugünkü gibi değil bazıları çok farklı e, ama bunlar içinde böyle kokular var bunun filan yani e, hep kafamın içinde böyle mekanik şeylerle yaşıyorum e, şimdi tabi burada da. E, bu işte o zaman e, 82'de Topolino'yu görünce babamı götürdüm dedim ki bu nasıl olsa dedim babam çok sevecek bunu hakikaten girdi. Girdi dükkana baktı babam dedi ki bundan bende vardı dedi bunun bak, bak bakayım dedi arkadaki amortisörleri bilmem ne mi dedi. <gülüyor> Şimdi adam şaşırdı beyefendi siz nereden biliyorsunuz daha dedi bu Türkiye yeni geldi bu araba dedi dedi ki ne yenisi bu dedi 1950'lerden <gülüyor> beri şeyde üretiliyor. <gülüyor> ona, ona birazcık <gülüyor> böyle e, anlattı. Adam da şaşırdı böyle bir şeyin olmasına. Ee, babam da biraz dedi ki tamam ben dedi, sana bir borç vereyim 200 lira bunu dedi alalım dedi. 200 <gülüyor> lira çok büyük para değil mi? Çok büyük. O zaman e, Tofaş serçeyi 1400 TL'ye satıyor. Biz bunu 1200 liraya aldık. Daha ucuzdu böyle ama eee akademideki talebelik yıllarımda zannedersem 3-4 sene veya mezuniyete kadar ciddi şekilde kullandım ben bu arabayı. E, çok da böyle hani inanılmaz bir şeyimi gördüm. Sonra gene çok sevdiğim bir arkadaşıma ehliyeti yoktu Alması için. Onu bir antrenman arabası olarak verdim. Daha sonra da onu o kadar sevdi ki benden aldı o arabayı. <gülüyor> Filan böyle işte arabalarla ilgili biraz şeyim. Sonra 90 yıllarında bu şeyleri müzenin müze diyorum. Klasik Otomobil Kulübü'nün kurulma aşamalarından itibaren 91'de üye olarak kulübe katıldım. Evet. Biz de senin yaptığın bir, oraya ayrıca mı gelelim sonra, bir araba müzesi tasarımı var, bir araba müzesi var tamamıyla. Bu tabi daha sonraki senelerde bu araba şeyini kim kurucu şeyleri, öncüleri, hı hı. abilerimiz var. Başta Ahmet Öngün, Ural Ataman, Ali Somer, Cem Sipahi, şu anda belki adını hatırlayamadığım abilerim var, bizi bu konuya çok öncülük ettiler. Ee, sağ olsunlar bu e, müzenin oluştu kulübün oluşturulabilmesi için onlar da böyle e, Türkiye'de bir şeyin e, bu bir kültür çünkü yani klasik otomobil e, sadece bir e, araba olmakla ilgili değil, değil, değil bir e, şey kültür. olmakla alakalı e, bu nesnenin bir e, faydaya dönüşmesi e, bu çünkü çok önemli bir konu bir de tabi mesleki olarak bir e, tasarım okuyorsanız bunların hikayelerine girmeye başlıyorsun. Çünkü koleksiyonculuk böyle bir şey. Yani bir arabaya bir arabayı koleksiyonuna zakatmaya başladığınız zaman onun bütün hikayesini Kesinlikle. Öğrenmek zorundasınız. Yoksa böyle çok hafif bir ortada sadece olur ceketin evet. üzerine bir broş koymakla esasında kostüm önemli orada. Yani e, yoksa e, nihayetinde belki çok önemli bir broşu yakanıza takacaksınız ama e, onun altındaki ceket, ceketin içindeki gömlek, gömleğin yanında şeyi iğnesi, onun düğmesi, onun ya bu çok önemli Nersi bir şey. De. E, okumaya başladığınız zaman ve onu anlamaya başladığınız zaman. Devasa Güzel bir dünya çıkıyor yani. altından. Yani e, bunu ne yapıyorsunuz? Bunu e, eğitimini almaya başlıyorsun. Kendi kendine eğitmeye başlıyorsun. Bunu yaparken bu işin tabii sosyokültürel yapısını, bir arabanın o dönem niye üretildi, nasıl üretildi, materyal değiştiyse o dönemin o ülkedeki konjöktürde, eğer Avrupa arabasıysa o malzeme nasıl doğdu bir sebebi oluyor abi. Birden bir bakıyorsun diyorsun ki Almanya'da e, o dönem, Almanya bilmem ne malzemesini bulamıyorsa işte e, onun yerine başka bir şey koyuyor. Hep bunların sebepleri var. Yani bu Doğru. birdenbire siz bir koleksiyona sahip olurken o dönem e, sahip olduğunuz arabanın e, ne ruhla yapıldığını onun malzemeleri o dönemin yani ben bugün bir arabaya bakarak o tarihte atıyorum bir Fransız arabasıysa size Fransa'daki ee, sanatın, kültürün, kültürün, resmin, müziğin e, her şeyini anlatabilir Bir yansıması oluyor tabii. Yansıması. E çünkü hep bir ayna bir yerde toplanıyor. Bileşik kaplar kaldı. <gülüyor> Sistem böyle çalışıyor. Çünkü. Aynen öyle. Oradaki malzemeler. Oradaki resim, oradaki hikaye, oradaki müzik. Evet. Ya bu çok bu çok acayip bir şey. Yani evet. e, burada çünkü bununca evet. ekonomi var, sanat evet. var, dizayn de, dediğin şey o kadar evet. bir, derin bir hikaye ki, arabanın büyüklüğünün bile sebepleri var ya. Yani böyle bir şey yok yani bir dönem ya bu İngiliz kalkıp da Mini Cooper'u niye bu kadar küçük yaptı dediğiniz zaman e, bunu acaba adamda demir eksikliği mi vardı da böyle niye küçük yaptı daha sonra büyüklerinde yaptı bu ülke Jaguar da o yapıyor yani. Ee, bir ne var bu bunda? Yani hepsinin inanın bana bir sebebi var. Bazen bir sebep Sos sosyo başlıyor. Sosyoekonomik de bir sebebi var. Kesinlikle. Bir sebebi kültürel bir sebepler, sosyolojik sebepler, coğrafi sebepler, iklimle ilgili sebepler. Yani bugün e, mesela aynı arabanın Avrupa versiyonu İngiltere'de kullanırken, radyatöründeki petek sayısı farklı olurken Amerika'ya sattığında farklı oluyor. Yani bunu e, sen e, Amerikan versiyonu arabayı alıp İngiltere'de kullandığın zaman arabadan randoman alamıyorsun. Çünkü araba ısınmıyor. Ötekinde de soğumuyor. İngiliz arabasını da götürüp Amerika'da kullanıldığında soğumuyor. Tabi birinde daha az bal yapıyor petekler. Evet. Diğerinde <gülüyor> arılar daha aynen. çok çalışıyor. Doğru, Doğru gözle. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Mustafa, ne diyeceğimi bilemiyorum. <gülüyor> o zaman bir parçaya gidelim mi? Ya ses. lafını balla kesmek istiyorum <gülüyor> Ahmet. Işte. tam budur zaten o ve, ve böylece biz klasik otomobil kulübüne e, kabul ediyoruz Kabul ediliyoruz o e, dönemin e, abilerimiz tarafından ve e, kabul edildiğimiz dönemde de tabi benim o zamanlar kendime param yetmediği için aldığım bir tane Mustang var. Mustenge günlük arabam ve günlük arabam dediğim de 1964 buçuk bugün bütün dünyanın peşinden koştu. O yüzden benim de ama ya lanet olsun çok yakıyor bundan ne bakayım dediğim ama bir türlü bırakamadığım aşık olduğum bir arabam var. O zaman onu kullanıyorum şimdi de şey vaziyetinde arabalar yani böyle ya ne yapsak acaba biz bu araba nasıl bir Mustang bulabiliriz diye böyle bir şeyimiz var. Şimdi evet. müzik arasından sonra. Bulduğumuz arabaları nerelerden, nasıl bulduk, nasıl bunların restorasyonunu yaptık, evet, <gülüyor> o hikayelere de... gireceğiz. Evet. Ne geliyor Ahmet? Sweet pumpkin gelsin. Gelsin, Samara Oo, Joy'dan. O, süper, o da bir tatlı. A sweet pumpkin, ooh, ooh. say you love me too. If you do, I'm certain we could be one of the happiest couples in this society. I got a feeling that I'm just your style. Go on and admit it, and we'll walk that aisle. Don't be shy, just put your arms around. Plenty of and just you wait and see. Can't you tell we were meant to be together? And a wedding bell would be our string forever and ever. Let's make a booking just to be man and wife. Say yes, good looking. Let me share your life. You're to me everything that is divine. So won't you be a sweet pumpkin, say that you'll be mine. Do you, you know something? I'm in love with you. So won't you be a sweet pumpkin, say that you love me too. And if you do, I am certain we could be one of the happiest couples in this society. And I've got a feeling that I'm just. See? Can't you tell we were meant to be together And a wedding bell would be ours to ring forever and ever So let's make a begin just to be man and wife Say yes, good looking, let me share your life You're to me everything that is divine Be as sweet pumpkin sight that you'll be mine yaz denicilere tekrar merhaba ee, hangi Veli'nin ofisinde misafir olduk Atilla Aygen'in müzikleri seçti ben ahkamı kesiyorum ee, güzel bir sohbet ediyoruz klasik otomobillere girdik klasik otomobiller kulübü bir de senin tedavi ettiğin rehabilitasyon alıp tedavi ettiğin arabaların var Buraya nereden girdin bu yolda? Kim itti arkadan seni? Ya şimdi Ahmetçim şöyle bir durum var. Eskiden kullandığımız arabalar biraz bekleyince klasik oluyordu. Ama hüvünden sonra fark ettik ki etrafta o kadar tedavi edilmemiş araç var ki bunu bir şekilde tedavi etmen lazım. Çünkü klasik araç insan gibi değil. Restora ettiğin zaman veya renova ettiğin zaman o yeniden doğmuş gibi olabiliyor. İnsan gibi değil netice itibariyle. Bunun bir, bir biyolojik bir şeyi yok. Yok. Ee, ben şimdi acaba diyorum metroya tekrar parayla binsem eskiye döner miyim? <gülüyor> Valla ben şöyle... Öyle olmuyor. Batman'a sorman lazım gidip ön <ben> tarafta? <gülüyor> ona, ona danışırsam Aa, belki bir sihirli cümle kurabilir. Kuruyor. Buna benzer bir... Esas ben sana güzel bir film konusu olabilir bu. Gerçekten. Yani bir gün para veriyorsun ve geri dönüyorsun. Abi bu, bu şey yani evet, bu imagine... bir senaryo şukarı. güzel e, Bunu bir yere not eder misin? Not. Şey bunu. Şimdi e, söylediğim gibi e, eski arabalarımız böyle hep vardı. E, biz eski arabaya biniyorduk. Sonra klasik oldu. Ama e, bir dönem geçti insanların unuttuğu e, evlerinde, garajlarında e, hep böyle e, şimdi bir e, Az önce biraz böyle bahsettim ama e, bu işin bir kültürü olduğunu e, gene aynı dönemlerde aynı zamanlarda yaşıyoruz ama bugün bir, e, bir İngiliz e, ailerinin ne olursa olsun e, kültüründen gelen bir e, eskiye sahip çıkma ve koruma şeyi var. Bizde bu yok. Ee, biz, de bir, biz tüketim toplumunun neredeyse dünyada ilklerinden bir tanesiyiz. Yani böyle bir e, şey yapıyoruz, e, bir şeyi yok etmek e, üzerine e, neredeyse ihtisas sahibiyiz diyebilirim. Bunu farkında olmadan yapıyoruz ama. Yani çok acıklı bu. E, her şeyimizin, e, hatta yani metalden, ahşaptan vazgeçip plastiğe özenen, ee, nadir toplumlardan biriyiz. Yani o e, poşetin sihrine, o peş poşetinden çıkan hışırtıya, o renklere e, sevip, o poşetlerden biz örgüyle e, koltuklara kılıf yapmış bir ülkeyiz ya. Yani... Ayhan benim çocukluğumda hatırlıyorum sokaklarda dolaşıp Bakır tencereleri alıp yerine naylon kaplar satan adamlar bakır. vardı tekerlekli evet. arabada. Evet, yani. O tekerlekli arabada böyle büyük leğenler vardı. O tekerlekli araba beş evet. katlı apartman yani. gibi dolaşıyordu bakalım aralarında. Evet. Teessüf öyle yani. Ya bunlar acıklı ama yani bu, bugün o bakır tencerelere servet ödüyorlar. Ee, muhtemelen de o satan adamların torunları evet. veya çocukları <gülüyor> onu yeniden satın alıyor dedi. yani. E, yani bu gene de hani, bu kültürle alakalı bir şey ne olursa olsun yani bu kültür yerleşmemiş. Ee, bu kültür birden olmuyor yani bu kültür dediğimiz kültür mantarı değil. Göçebelikle yani, ilgili. Şey yani Göçebelikle yani. ilgili Atamıyoruz yani, yani kültür mantarını bile bugün bir kıymeti var ama biz onu elde edememişiz yani çünkü bu eğitimle alakalı bir şey bu eğitime eğitim yap vermediğimiz müddetçe olmuyor yani bu ülkenin ulaşılamayan topraklarına yol götürmediğiniz zaman hizmet gitmiyor hizmet gitmediği zaman araba kez Aynı şekilde işte doktor gitmiyor, hastane gitmiyor, eczacı gitmiyor, öğretmen gitmiyor. Yani e, dolayısıyla bilgi gitmiyor. E, kültür yani bunun sonucu netice itibariyle. Yani e, bir İngiliz'e bakıyorsun adam hala dedesinin koltuğunu tamir edip edip kullanıyor. Bu adamın aklı da var, parası da var. Bunları yapabilir ama yapmıyor. Onun geçmişten gelen şeyine sahip çıkmak, bu onun yemek yapma şeklinden, renginden, tekstilinden tutun, Artık her şeyine. Yani bugün dünyanın en kıymetli şeyi. Geçmişiyle sahip çıkmak, buna sahip olmak. Bugün işte yeni yeni toplumlarda... İşte sizin de çok iyi bildiğiniz ya plak ya bugün long play dediğiniz şey kaybolmuş vaziyette. E bugün tırımtırım tırım insanlar eski long play'in peşine düşüyorlar. Düşüyor. Endüstri geriye dönmüş. Long play şey daha bugün daha ileri bugün CD unutuldu. Ben tahmin ediyorum hayat boyu bir daha CD üretilmeyecek yani. Ama long play üretilecek. Evet. Doğru. Ay mimaride de bu karşımıza çıkmıyor mu? Bütün kesinlikle. 1950'lerde, 60'larda yapılan binalar Hiçbir şekilde. Ya Atatürk Kültür Merkezi korunamadı ve yenisi ve daha iyisi belki yapılabilirdi. Korunmadı o. Evet. Çünkü neticede bizim bir geçmişteki kimliğimiz bu. Evet. evet. Tabanlıoğlu bu tarafından yapılmış evet. bir bina orası. Kesinlikle. Ve çocukluğumuzda gittiğimiz Biz, bir bina. Evet. Bu yıkıldı ve yerine yenisi yapıldı. Evet. Dolayısıyla aslında bu siyasi ve bilinçli bir şekilde geçmişle Çok. aramızdaki bağların tamamiyle koparılması üzerine programlanmış. Bir serüven, bir, şey, yani. bir serüven. Bilinçli bir serüven. Aynı şekilde işte bir bakıyorsun. Üç jenerasyon lokantada yok. 20 senelik, 50 senelik, 100 senelik araba da yok. Aynen. Tarihi geçmiş de yok. Evet. İstanbul'un neresini kastan altından Bizans'la ilgili bir şey çıkıyor. Bizans. Yani, yani. Ben şimdi bir takım tarih şeyleri takip ediyorum. Bu aralar inanılmaz kafaya taktım. M.Ö. önce üç bin, 4000 bin, beş bin Nereye kaslan e, bir şey, şey çıkıyor yani, ve bunların hepsinin üstü kapatılarak yok ediliyor günümüzde. Yani, yani çok enteresan tabii beni de işte biraz biraz zaman önceki konuşmalarımda olduğu gibi Türkiye'de kaldım ama beni gerçekten çok heyecanlandıran yani bu toprakta var olmak, o kadar çok mesleğimle ilgili beni besleyen şeyler var ki. Yani bugün işte Doğrama, Bizans ve ondan çok daha eskiye gittiğinizde işte Selçuklu'dan tutun. Ya bütün insanın yaratılışın topla, merkezi burası. Yani Nasıl? Anadolu, Mezopotamya. Ya bu çok önemli bir şey ve hep buralarda birikmiş her şey. Ee, bunu çok önem arz ettiğine inanıyorum. Ama bu kültürün devamı konusunda o kadar çok şeyler gelmiş ki... ...ket vurulmuş zaman zaman. Yani engellenmiş... Ve şu anda geldiğimiz nokta, oraya girmek istemiyorum ama yani çok acıklı, çok acıklı bir durumdayız yani. Çok Neyse, durum koleksiyona ben de... geri döneyim. Ee, yani koleksiyon, koleksiyonculuk, klasik otomobilden az önce söz ediyorduk ama mesleğine de çok ilgili belki de. Yani belki bu dizayn, tasarım, mimarlık, bütün bunların işi var etmek veya bir şeyi redesign etmek, yeniden yapılandırmak. Yani klasikin temeli de bu yani biz eski arabaları restore ederken, renova ederken resmen o dönemi, dönemin içinde bu işin nasıl yapıldığı ile alakalı inanılmaz bilgilere sahip oluyoruz. Yani o sosyo kültürel, sosyoekonomik yapıları da incelerken, araştırırken yani bir ürünün bir dönem niye zayıf malzemelerle yapıldığı onun e, tekrar edildiği hatta e, restore ederken onları tedavi edilmiş bir takım ürünlerle yer değiştiriyoruz. Niteliğini bozmayacak şekilde hmm. o klasik değerini kaybetmeyecek şekilde ki onu daha iyi yaşatmak için. Şimdi düşünün e, öyle araba e, restore ediyorsun işte benim en son dönemde işte e, bu... İngilizlerin e, MGB Roadster yani Leyland Endüstri'nin ve Austin uzanım uzat e, şeyi olan bir MGB arabayı restore ederken işte 1800 cc'lik bir arabanın subapları normal şartlarda kurşunlu benzinle çalışmak üzere dizayn edilmiş. Abi kurşunlu benzin var mı şu anda? Hadi bulsana. Yok. E, yani gaz yağıyla çalışan araba var mı? Gaz bulman lazım. Yok böyle bir şey o gazdan gaz yağı elde etmen lazım ki gaz yağ dediğimiz şey eskiden e, evlerde Lampalarda elektrik olmadığı zaman lambalarda e, e, kullandığımız da. şeydi yok ki böyle bir şey evet. e şimdi ne yapıyoruz e, e, ben yıllarca e, bu arabayı çalıştırmak için kurşun katkısı koydum benzinceye gidiyorum Adam diyor ki benzinci pompacı abi diyor daha mı hızlı gitmesi için yapıyorsun zaten eski buda, ne kadar gidecek gidiyor ama adam bilmiyor ki benim kurşun katkısı koyuyorum yani benzini kötüleştiriyorum. ...arabamı korumak için... ...yani e, bu, bu ayrı bir şey... ...yani bu çok e, akıl kârı da bir şey değil... ...tabii bu arada ama... ...hani koleksiyonculuğun da gerektirdiği bir şey var... ...onu yaşatmak için onu yapman lazım... lazım yani, tabii e, ...mesela yeni motor sistemi... ...atıyorum 20-10... E, ...50-10 yağ ile şey yaparken... ...eskiler 20-50 ile çalışıyor... ...daha kalın yağ kullanıyor... Tabii. Yani e, ...bunun getirdiği bir şey var... ...yani... E, ...ne bileyim ben... ...bizim e, mecliste kalın yağ kullanıyor... <gülüyor> <gülüyor> hatta greçya mesela çoğu kişi greçya ne olduğunu bilmez greçyanın bir anlamı var bir hikayesi var yani şimdi tabii bu koleksiyon yapmaya başladığınız zaman bunun her şeyini bir arabada kullanılan bir vinil, bir kumaş, bir tekstilin bile bir kıymeti var. İşte bir dönem 6 voltlu arabalar. Şimdi 6 voltlu araba için, 6 evet. voltlu akü bulman için çabalaman lazım. Yok Türkiye'de evet, yok. 6 volt. Hadi bakalım buradan yak, ne yapacağız şimdi gibi. Bu yaşatmakla alakalı bir durum. Hani Bu işin kültürü bilmem nesi, tabii koleksiyonculuk bunun üzerinden işte 90 senesinde bu işi resmileştirdiğimizi düşünürseniz bugün demek ki 32. yılını mı kutluyoruz şey. bu şeyin? Bu zamana kadar geldi. Tabii bu dönem içinde biz ilk kuruculardan olduğumuz için bir böyle muhtemelen bir 10 yıla yakın çok böyle bir şeyin içindeydik yönetimin tabi daha sonra böyle gençler geldi yavaş yavaş onlara da devrettik biz, biz de yoruluyoruz tabi bu şeylerin içinde bir müddet sonra e çünkü bir, tamamen gönüllük üstünde bu evet, profesyonellikle ilgili bir şey değil yani bizim de işimiz var gücümüz var filan ama e, hobi e, hep onu söylüyorum hobi insanın işini kendi gerçek işini yapması için e, insanı besleyen bir konu yani o hobiyle uğraştığınız müddetçe e, o hobi sizi inanılmaz şekilde ayakta tutuyor. Tut, tutuyor. Bir kere doğru. hiçbir şey yapmasa yaptığınız için hmm. dışına alıyor sizi Tabii. geçici bir müddet ayrı Aynen. bir şey bir casede alıyorsunuz giriyorsunuz onun içinde çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz bir kere ne olduğunuzu kim olduğunuzu yani son, unutuyorsunuz evet, onun iç, içinde bir sonraki gün bir gün veya iki gün sonra geri döndüğünüzde e, Öte, yaptığınız işi özlüyorsunuz. Evet. Bu Doğru. çok önemli bir şey. Güzel. Gerçekten böyle. Ee, tabii bu klasikçilik, e, otomobilçilik falan derken e, bir müddet yani biz kulüpleri kurduktan sonra zannedersem iki veya üçüncü senesinde tabii e, dünyayı da takip ediyoruz. Yani klasik otomobil kulüpleri ne oluyor, ne ediyor falan. E, tabii bu işin rally kısmı da var. Klasik otomobil rallyleri. Hı -hı. Ya ne yapacağız, ne edeceğiz filan falan. falan. Şimdi altımızda inanılmaz böyle beygir güçleri, yüksek arabalar, motor hacimleri, yüksek arabalar. Fakat bir baktık ki klasik araba ralisinde maksimum hız 50 kilometre saat. Habi yani bu dedik ya bu yapılmaz bu iş filan. Biraz daha araştırınca tabii bu işin de bir FIFA kuralları var. Ee, tabii FİBA'ya üye oluyorsunuz ee, gidiyorsunuz Avrupa'da bunlarla temasa geçiyoruz diyoruz ki diyorlar ki maksimum Sizin 50 yasak 49, 49. beygirlerin bir kısmını kesip sucuk yapıp ee... <gülüyor> az beygir koysun <gülüyor> fakat sonra işin devamında böyle e, bu rally işinin işte, e, bir sürat olmadığını bu işin bir mukavemet olduğunu ee, bu iş için e, bir takım başka değerlerin olduğunu i̇şte mesela sabit hız testleri var bir rally direktörü size diyor ki şu anda bir start veriyor 29 kilometre saniyeliyle gideceksin diyor saatte gideceksin diyor ama kaç kilometre gidebileceğini bilmediğin bir yer o, e, sana gizli bir hakem var orada bir kronometreye basıyor ve seni durduruyor acaba sen o gidebildiğin kadar o süratte gittin mi gitmediyse acaba daha puan alıyorsun bu defa onun e, matematik ve hünerleri başlıyor filan tabii bu hiçbir bir maceraya dönüşüyor bu böyle bir şey Indiana Jones gibi o vaziyete dönüyorsunuz pusulalarda kronometrelerle filan e, sonra fark ediyorsunuz ki esasında ağır gitmek e, zor. çok zor <gülüyor> Hı -hı. ama tabii Burada işin sihri ağır gitmek, hızlı gitmek değil. Bir klasik otomobili bugünün şartları ve bugünün yolları ve bugünün trafiğini içinde yürütebilmek. Tabii, tabii. Çünkü öyle bir arabalar var şu anda bile. bize 1928 yılından, 30'lardan, 40'lı yıllardan, 50 yıllardan arabalar da bu rallilere katılıyor. Zaten çok büyük bir onur. O arabanın sahibi olmak, olması. onu yürütebilmek, e, onunla birlikte girmeye bu tabii ki e, yap yap o düzeni, düze, şeyin içinde bu parkurun üstünde insanlar, gençler, çocuklar, kadınlar, erkekler, amcalar, dedeler sizi görüyor, hepsi heyecanlanıyor. E, bu işte kültürü olsun olmasın bu konuda bilgisi olsun olmasın, olmasın. yani e, bu çok önemli bir şey oluyor onun için çok büyük bir heyecan oluyor onu böyle tekrarladığın zaman o çocuğun aklında bir şey kalıyor, kalıyor. E, e, tabi biz Kletik Otomobil Kulübü olarak zaman zaman böyle işte okullar liseler, üniversitelerde bile defaatle konuşmalar yaptık onlara bu işin tanıtımlarını yapıyoruz ve hala yapıyoruz bunları. E tabi şimdi bilgisayar teknolojileri bunu daha da geliştirdi onlar daha ee, onlar bile artık araba satın alıp e, koruma altına almak yani bu bir e, işin bir dönem e, bu işin ticaretinin yapıldığı zannedildi Türkiye'de daha bilmeyen toplum adetler hmm. işte böyle bir şey mi yapıyoruz ya böyle bir şey yok <gülüyor> ya eski araba zaten kültürü olmayan bir yerde zaten para etmez. Bunun için mücadele etmenize gerek yok. Hakikaten de etmiyor yani. Tabii çok özel bir takım şeyler. E bir dönem Türkiye bunu anlayana kadar yurt dışından o kadar çok insan, İngilizler başta olmak kaydıyla Türkiye'den araba götürdüler. Hiç kimse, çerkes seve seve sattı evet. arabasını onu kurtulmak için. Gene biraz önce konuşmaya başladığım gibi tüketici toplum olmanın, evet. yani bize iki tane leğen verip araba almış olabilirler. Evet. Gerçekten çok acıklı şeyler yaşadık. Osman Hamdi'ye kadar da padişah zamanında evet, bütün evet. tarihi eserler kazıp götürülmüş, götürülmüş. bu memleketten. Araba Doğru. götürülmüş ne olacak? ne olacak? Evet en azından bir hurdadan, hurda'dan kurtulduk. Kurtuldu. Ya bir şey soracağım bu parçaya girmeden önce. Bizim çocukluğumuzda işte tonda dolmuşlar taksiler vardı. İşte böyle elli model şevroleler işte evet. onlar ne oldu? Ya muhtemelen onların da bir kısmı götürüldü. götürüldü. Ee, geriye dönüştürülmüş olabilir. Ee, çok büyük bir kısmı da Hurda'ya gitti. Evet, da yani. Bir, onlar bir proje vardı. Kıymetini bilemedik. Kahraman Sadıkoğlu ne? Onları satın aldı. Bir, ya işte Küba'daki şey çevireceğiz falan gibi. Şeyh efsanesiydi onlar. Yani şey Kahraman Bey de o dönemde ciddi koleksiyonculardan biriydi. Hı. Hatta dünyada Hı. ciddi koleksiyonculardan biriydi ama her şey gibi Türkiye'de böyle bir sürü şey sabun köpüğü, köpüğü. gibi var olup kayboldu. kayboldu. O dönemde zannedersen bunlar da bunlar biz de, de takip edemedik evet. yani. yani. Bu, biz bu işin hani ticaretini yapan grup değiliz. Hiçbir zaman Doğru. olmadık. Doğru. Yani Doğru. çok beyefendi üyelerimiz Doğru. var hala. Yönetici arkadaşlarımız gerçekten çok nadide insanlar. Bizden sonraki bölüm büyük bir sabırla devam ediyorlar. Evet. Ahmet Oldu things you are diyelim. Tigran Hamasyan'dan gelsin. Yine keyifli bir parça hep birlikte dinliyoruz. Peki. <Gülüyor> laflayacağız dinleyicilerim. Ayhan ile söyleşimiz, programımız devam ediyor. Güzel Müzikler eşliğinde. Klasik arabalardan girdik, otomobil kulübünden girdik, rallilerden bahsediyorduk. Birazcık oradan devam edeceğiz. Oradan da motosiklete atlayacağız ama. Evet, ben de... <gülüyor> Ya mimarlıkla ilgili konuşacağız zannediyordum da <gülüyor> en az meslekle ilgili bir şeyimiz var. Ee, şimdi şöyle tabii klasik otomobil benim hayatımda çok uzun, bir, çok önemli bir yer kaplamaya başladı. Ee, çünkü zevk alıyorsun, bilgi ediniyorsun, bilgi veriyorsun, bilgi alıyorsun. Ee, oradan tabii ki meslekle direkt olmadığını düşünebilirsiniz ama benim için gerçekten çok e, bağlantılı şeyler bunlar ben ona inanıyorum ve ondan besleniyorum bu konuyla ilgili. Şimdi bu kulübün kuruluşuyla ilgili gene çok sevdiğim bir arkadaşım Saydun Gökşin ile birlikte eee Kreskotomik kulübünün ralli ayağını üstlendik ve bu işi. Saydun'a da selam söylüyorum. Buradan da Saydun'a hakikaten kulak gelişinlasın. Selam Sayduncum bu şeye girdik Krasik Otomobil Kulübü'nde rally nasıl yapılır, nasıl edilir o çok büyük bir çaba sarf etti bu konuda hakikaten ben de onun çok sadık yardımcısı olarak şimdi ne yapabilirim ben bu konuda otomobil yol haritaları çıkarıyoruz yani rally route'ları yapıyoruz şey tabiriyle teknik tabirle bunları çizmek lazım elimizle ben bunların hepsini tek tek her kavşağa gidiyorum. Biz iki günlük rali yapmak için iki defa onar gün veya on beşer günlük zaman harcıyoruz. O yolu üçer, dörder defa yapıyoruz. O kilometreleri tek tek ölçüyoruz. Bu böyle e, arabanın takometresine bakılarak ölçülen bir şey değil maalesef. E, bir arabaya özel elektronik şey ölçer takılıyor. E, ve bunu biz kayda alıyoruz, bunların hepsini tek tek böyle küsürlü 100 bölü 1'lere kadar rakamlarla sayarak bunları yapıyoruz. Çünkü raliye katılacak eşiplerin de bunları o hassaslıkta yaptığını biliyoruz, olmasını gerektiğini böyle. İnanılmaz yol hikayelerimiz var ve inanılmaz eğleniyoruz. En son bir raliye katılacak arkadaşlar bir gün rali veya iki gün rali yapıp eğleneceğiz diye <gülüyor> Biz muhtemelen 15-20 gün, e, gün, <gülüyor> gün telef oluyoruz ama zevkten geberiyoruz tabii. Bu işin o e, altyapısı çok önem kazanıyor. <gülüyor> Bunu yaparken bir, bir sürü şeyi öğreniyorsunuz. E, mesela literatür karıştırıyoruz. Diyoruz ki mesela 1947 öncesi arabalar bu süratte bu rampayı çıkamıyor <gülüyor> bu eğimde. Ee, yani bir sürü hatalar yaptık zaman içinde. Rahat yani düzeltiyor musunuz? E, Düzeltemiyorsunuz. <gülüyor> şeyden vazgeçiyorsun veya rally'e araç kayıtlarında e, onu ikaz ediyorsun. 47 öncesi arabaları rally'e almıyorsun. Almıyoruz. Abi bu çok önemli yani. Rally'e arabanın canını çıkaracaksın veya o e, eğimli yoldan aşağı inerken o e, kampanalı e, şeyler... Yapacak. Isınacak, ısınacak, ısınıyor, yani. akor haline geliyor. Yani döndüğünde adamın kampanası bir tencereye dönüşüyor. Yani <gülüyor> e, o adama da yazık, sana da yazık. Ya diyeceksin ki, ya sürat yok, nasıl oluyor? Ya olur mu eski 47 arabalar en az e, iki tona yakın evet. ağırlıklar. Şimdiki gibi değil saçlar 1.2 ile 1.5 saç kalınlıkları üzerinde koyulan boyalarla birlikte bir araba yani bir tabuta dönüşüyor yani bir mezarlık yani sen doğru kullanmazsan <gülüyor> arabayı gittin yani ama rally'nin bir şeyi yok ee, tabii ki klasman var A, B, C, D, G klasmanına kadar klasman var ama e, sen onun tonajını şey yapamazsın onu fren sistemine şey getiremiyorsun bir kural getiremiyorsun. Ee, tamam belki emniyet kemerine getirebilirsin basit bir düzenek yaparlar ama fren sistemini değiştiremiyorlar Tabii. adamlar gibi gibi gibi böyle bir, bin tane hikaye Tabii bu ralliler dönem içinde bugün yapalım, yarın yapalım, bu sene yapalım, iki senede bir yapalım, senede iki tane yapalım diyerek bize yıllar içinde bunu bir disipline getirdi. Biz de bunu Türkiye'de böyle çok önemli günlere, işte 23 Nisan rallisi, 29 Ekim rallisi gibi çok kıymetli zamanlara şey yaptık. Tabii biz bu işi 2000 senesinde de uluslararası haline getirdik. Yani bir adını da West Sanatorium Historic Hali koyduk. İlk başladığında da zannedersen bir 7 yıla yakın bu Bodrum'dan start aldı bu rally. Gene kurucularımızdan Ural Ataman, Ural Ataman'ın Ural Ataman ve ailesi Bodrum'dudur. Bodrum'un yerlisidir. E, Ural abinin e, Kulakları Çınlas'ın bab babası Bodrum'un ilk belediye reisidir. E, onlar e, Mümtaz Ataman. E, o da bu işe vesile olarak aynı zamanda Klasik Otomobil Kulübü'nün kurucu üyesidir. E, Tarabya'daki şu anda e, Ferahevler'de Klasik Otomobil Müzemi. Müzesi'nin de şeyidir, sahibidir. Kendisi e, bize bu işi sevdiren, bu işin disiplinini nasıl olması gerektiğini nasıl yapmamız gerektiğini izah eden, yol gösteren abilerimizden bir tanesidir kendisi. Tabii bize birçok şey kattı bu. O dönemde ki çok kıymetli kendisinin yurt dışından, İngiltere'den ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden misafirleri, Yunanistan'dan. Yani biz bir dönem ilk yapıldığında 2000, zannedersem 2002 senesinde 120 araba start aldık ve bunun 25'e yakın arabası da yurt dışında Yabancı geldi. Yabancı yani. şeyden çok da ilgi vardı. Şu anda mesela aynı ilgiyi yakalayamıyoruz. Çünkü konjektürler biraz değişiyor. Farklı şeylere evet. geldi. O işi oturtamıyoruz. Fakat ee, çok güzeldi gerçekten çok güzel zamanlar geçirdik böyle FIFA bize özel hakemler gönderiyor denetçiler gönderdi ve çok tabii ki biz bir de hedefimiz şuydu, biz sadece klasik olabilirleri sizin yaparken niye Bodrum'u seçiyoruz? Bir kere e, coğrafi ve tarihi olarak çok önemli bir lokasyondan start alıyoruz ve e, bu İstanbul'da biten bir rally ve 5 gün sürüyordu. Ve 5 gün hep tarihi lokasyonları gezdiriyorduk ve bütün misafirleri. işte 250-300 kilometre yarışıyorsunuz, e, arabayı park ediyorsunuz, o misafirler tarihi yerleri geziyorlar. O gece bir tarihin içinde yemek yiyorlar. Ee, o ilgili müthiş. çok güzel müzik dinleniyor. Yani inanılmaz böyle bir enstelasyon gibi böyle bir nasıl Şu bir bienal gibi oluyordu bir hallerimiz Gerçekten böyleydi. Ee, 6-7 yıl sürdürebildik ama e, tabi bu bir iş özel ve kişisel girişimler biraz zor. Yani e, gene tekrar aynı şeye geleceğim. Bu bir kültür. E, bu kültür 3-5-10-20-100 kişinin kültürüyle olmuyor. Yani ülkeye biraz yerleşmesi bu işin çok zor. Belki e, biraz devlet desteği gelsin. veya hükümetler buna el atabilirse bu iş bir uluslararası Ağabeyi. camiada bir şey katılır. Evet. Yani, çünkü bunun örnekleri var. Dünya bunu böyle yapıyor. Böyle yani biliyor yani şey musunuz? Yani. Biz bir dönem gittik. Hı -hı. Gerçekten hem Avrupa'da hem Yunanistan'da yakın. Zaten bugün çok şey oluyor ama Yunanistan bizim çok Yakın coğrafyamızda çok yakın akrabamız olsun, ne olursa olsun yani hani ben oralıyım diye söylemiyorum Yunan ama yani bizim biz için yani Yunanistan her yıl bir dönem 10 yıl boyunca her sene bir adada rally yaptı ve biz e, Türkiye'den arabalarımızı böyle zor götürdük oralara yani e, biz Girit'te rally yapacağız Rodos'u araba geçiriyoruz. Rodos'tan iki tane ulaş gemiyle ayrıca Girit'e gidiyoruz. Yani böyle e buna bile razıydık. İnanın bana e, yani böyle bir çok keyifli ralliler. Bugün Rodos'ta, Girit'te, Midilli'de, Mikonos'ta yani neredeyse her adada yarıştık yani yani keza Avrupa'nın diğer yerlerinde yani çok güzel rallilerde hep şey yaptık ve hala da bazı üyelerimiz buna devam ediyorlar yani. Ama tabii ki çok az bir durum bu. Çok şey değil. Bu çok milli bir durum da değil. Yani bu kişisel şeylerde. Çünkü oraya gidiyorsun şeyle gidiyorsun. Eee oranın arabasıyla gidiyorsun kendi arabanla değil öyle bir arabamız da yok ama gene bizim mesela kendi grubumuz içinde e, gene kulaklar içinlasın e, bir Erdal abimiz vardı e, bugün Ahmet Öngün e, onlar mesela Anadolu'da Pekin Parisi yaptılar yani bugün Anadolu A1 Pekin'den çıkıp Paris'e kadar evet, yol, yol yaptı yani yaptı. bu çok önemli bir şey e, bu yani hiç böyle yavana atılacak şey değil e, orada düşünün ki bugün bir İngiliz e, şeylerle İngiliz arabalarıyla, bir Fransız arabalarıyla, Alman arabalarının yanında bir Anadolu A1 yarıştı yani. Ve bu Türk yapımı tamamen %100 Türk yapımı bir arabaydı motoru hariç. Bu çok önemli detay bunlar. Evet. Ee, ve Neredeyse 30 güne süren bir yarışmaydı bu. Anadolu'nun sonra şu anda Koç Müzesi'ne gitse yeni jenerasyon station'ı... Evet. Aa, ee, evet. şeyi, spor arabası kan, üretimi, kan, kan üretimi falan üretimi. hepsi var. Ee, ya çok Bence aslında bakmaları Bayağı, lazım insanlar. Gençlere buradan bir seslenelim. Aynen, aynen öyle Koş yani. Müzesi'ne gitip baksınlar. Türkiye biraz geç kaldı bu konuda. şimdi Biz nelere bindik e, zamanında onu görsünler. Tog'u üretiyoruz. Ee, i̇nşallah Bakalım. güzel bir proje olacak i̇nşallah ama iş işten üretiyoruz? geçtikten sonra Tog diye bir araba biliyorsun. Yerli. Ben Tog'um yemem. Ee, <gülüyor> <gülüyor> yani, ise kısmet evet. artık başka zamana <gülüyor> yani olacak iş ya. bu işler <gülüyor> geç kalmışlığın da ötesinde artık kendi buğdayını kendi mercimeğini kendi nohutunu üretemeyen bir ülke bence önce onların peşinde koşsun yerli tohumların peşinde koşsun evet, evet. Ee, togunu çıkartmasın diyorsun. togunu çıkartmasınlar <gülüyor> <gülüyor> güzel <gülüyor> evet. Yani rallylerimiz de böyle. Ee, tabii biz böyle yıllar yıllar geçti geçti. Bu arada gene kulak arışınlasın Haydunla bundan 20 sene önce belki daha fazla. Bugün ya dedik biz bu arabalarla uğraşıyoruz ediyoruz da ama hepimiz ikimiz de çok motosiklet sevdalıyız. motoru biniyoruz ama Türkiye'de tabii o kadar çok markalar henüz filan böyle şeyler yok. Ya dedik motosiklet işine el atalım ya olur mu olmaz mı ya nereden bulacağız ya dedik buluruz arabayı buldururuz motosikleti ne olacak sebil etrafta motor dolu biz böyle bir işe girdik ee, Tabii ki motosiklet çok masanın üstüne koyup restore edebilirsin bunun yanında tabi arabanın yanında çok kolay gibi gözüküyor ama ayrıca bir şey gerektiren hadi başladık böyle Alman motosikletleri İngiliz motosikletleri bizi abarttık bir ara Ayak, ee, kaç tane motorun var sadece müzede olanları soruyorum bindiklerini biliyorum. 4-5 tane. E, evet, onlar var ama yani müzede de e, sağ olsun Ural Bey sonunda bir gün bana dedi ki bu kadar motoru ne yapacaksın dedi. Bunları müzeye sat dedi. E, haklıydı adam. E, şimdi müzede de duruyor hepsi. E, Valla bir dönem dersem 30 küsür tam sayısını bilmiyorum ama hala da müzede de yapamadığımız. Bu arada ben müzedeki o restorasyon işlerini de hala takip ediyorum. Yani Ural abinin sağ olsun bir araba restore ve motor restore edilirken ya Ayhan görmeden sakın yapmayın, yapmayın diyor. O motosikletler benim böyle hatta Saydında yıllar önce aldığımız böyle motorlar var. Onları böyle biriktirdik ama şimdi müze onları yeniden restore ediyor. Hatta bir gün böyle bir macera var. Bir yerden bir telefon geliyor, birinde bir öyle bir motor var ki bir Sambi'yim diye bir motor, bir İngiliz. Allah Allah dedi ki Türkiye'de nasıl olacak bir böyle bir motor, olamaz. Benim sana anlat dediğim hikayem bu. Ha evet, <gülüyor> o çok önemli bir hikaye. Saydun'a e, diyorum ki, Saydun bak böyle böyle bir şey var ya diyor yoktur o yalan değil, yalandır filan O zaman cep telefonu falan yok, adamı kontürlü arıyoruz, diyoruz ki bak böyle biz geleceğiz İstanbul'dan. Ha, e, diyor ki var diyor gel bak o, diyor, ne motor başka İngilizler de var bende filan biz bir şekilde heyecanlanıyoruz buna böyle am <gülüyor> amatör ruhluyuz adam ne dese gideceğiz <gülüyor> yani sevdalıyız <gülüyor> ya bu işe atladık e, gittik Sinop e, ben de gözümde Sinop küçük e, yakın zannetmişim İstanbul'a <gülüyor> böyle bir çıktı git git git Sinop bitmiyor abi 9 saatte filan artık Gittiğimizde böyle gece akşam hava karardı filan. Böyle bir e, atölyeye gittik. E, elektrik yok. Ya arkadaş bizi çağırmışsın oradan buraya böyle yorgunuz. Arabada indik büyük bir eczanla sambim göreceğiz. param parça. Çamurluğu orada bilmem neyi burada. Yarısı var yarısı yok. yok. Ya bu burada olacaktı diyor. Bu kasanın içinde olacaktı filan. <gülüyor> Neyse baktık şöyle depoya Saydun'la birbirimize baktık. Dedik ki. Bu, bunun tamamına kaç para istiyorsun? <gülüyor> yani bu yanlış anlamayın, Büyük ya, paradan anlamadım. bahsetmiyorum. Ee, i̇şte bir lira dedi. Bir buçuk lira dedi. Her neyse hatırlamıyorum bile şu anda. Dedi ki ya amca bizi yorma. Sen bunları bir kamyona doldur. Sen de kamyonuna gel. O zaman normal bir fotoğraf makinesi var. Böyle cep telefonu olmadığı için biz resimlerini çektik. <gülüyor> dedi ki bunların hepsini getir o bir buçuk lira sana vereceğiz sana Cam, buçuk lirayı veriyoruz Camilla gel diyor ve diyor ki arkasından da tam çıkarlarken kafasını kaldırıyor tabelayı görüyor bu tabelayı da koy diyor arabaya <gülüyor> <gülüyor> çok iyi süper yani amca zaten kapatmış <gülüyor> o dükkanı Kapatsmış bizim ya. derdimiz dükkan değil, değil içindekiler içindekiler <gülüyor> Neyse, gerçekten getirdi <gülüyor> 3-4 <gülüyor> gün sonra e, hatta biz inanamamıştık biz dedik ya ben en azından 500 lira kaybederiz <gülüyor> gelince şaşırdık sanayide maslakta bir dükkan tuttuk içine boşalttık malzemeleri orada yıllarca durdu bu arada hiçbir şey yapamadık tabi. Şimdi neyse müze onları yeniden, yeniden. E, ufak ufak topluyor. topluyor. E, <gülüyor> elimizden gele, evet. geldiği kadar böyle evet. motosikletlerle ilgili de böyle bir hikaye var. Güzel. Sizin elinizden geliyor mu? Yani atıyorum ben motoru sökeyim yani yani dediğim, şöyle, e, tabii şey mekanik konular olduğu için bu herkesin yapabileceği bir şey. Yani böyle çok sıralışı bir, yetenek gerektiren bir durum değil bu. Yani e, düşünün ki bundan 40-50 sene önceki insanın da yapabileceği bir şeydi. Elektronik olmadığı Olmadı, müddetçe, evet, müddetçe bunu yaparsınız. Yani çok böyle bir atla deve bir Parça falan konu değil. Yani. <gülüyor> Parça muhakkak <gülüyor> artıyordur <gülüyor> ama yenisi yerine geldiği <gülüyor> Geldi. için artıyordur. <gülüyor> E, o konuda merak etmeyin. Tabii motosiklet bize zaman içinde bambaşka şeyler evet. getirmeye başladı. Tabii biz son dönemde bu e, gittik e, pandemiden sana dersen bir saniye önce. Abi bir dakika. Önce. Pandemiye sonra gireceğiz. Tamam. Bir müzik arası veriyoruz. Barışa girelim o zaman. Redline. Evet. Redline diyoruz. Rally dedik, motor dedik. Ee, güzel böyle bir hızlı bir blues parçası gelsin. İzo, e, Fitzroy'dan dinliyoruz. Maybe I don't seem to love you like I should. Would I've taken time to hold your smile? I'm yeah. Caz dinleyicilere Cuma günü dinleyenlere Güzel bir gün olsun günaydın Ayhan Geveli Biz misafir ediyoruz derken O bizi misafir etti Atilla Aygin'in Parçaları seçti Ben Ahmet Görsev Ahkam mı kesiyorum ne yapıyorum bilmiyorum <gülüyor> Bu akşam formundasın Forumdayım değil mi teşekkür ederim Aa, Ayhan Geveli Motosiklet maceralarını anlatıyordu ...bütün hurdaları toplayıp Antika diye bize de yedirdiği dönemlerde. Ondan sonra motorlara binip... ...güzel gesilere başladı. Hangi bir hep gözümde böyle... ...bir motorun üzerindedir. Hep öyle hayal ederim. Yani, zamane kovboyu mu demek istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Akem ah, kesiyor da, da şey, <gülüyor> Ahmet mi kesiyor? Akem ah, mı kesiyor? <gülüyor> kim kimi kesiyor bilmiyorum ama herhangi biri inanılmaz güzel motor hikayeleri vardır. Yani e, tabi, oradayız. Bir dönem sonra bu bir yaşam biçimi oluyor tabii klasik otom. Mesela şahsen ben yeni bir arabaya binemem. Ee, böyle çok elektronik bir sürü şeyin olduğu bir arabayla benim, e, yani onu kullanamam muhtemelen yani ona yeteneğim yetmeyebilir ee, ben böyle hep eski arabalar benim için manuel araba yani otomatik arabaya bile e, otomatik arabaya bile sağ elim otomatik <gülüyor> şey topuzundadır yani böyle sanki onu ben değiştireceğim gibi yani ona bir türlü güvenemem böyle inancım yoktur çünkü arabayla bütünleşemiyorsun. Yani orada hmm. bir şanzımanın dişilerini ben e, ikinci vitesten üçüncü vitese geçerken birinci vitesteki o, o diş kaç tane dişi olduğunu bilirim. E, ikinci vitese geçerken kaç dişi olduğunu bilirim. 32. <gülüyor> Sırcıdan bahsetmeyen Ahmetciğim. <gülüyor> Kendi kendini kullanan Tesla'lara o zaman çok sıcak bakmıyorsunuz. Vallahi yani o şey bir nevi. Ya sıcak bakmıyor bu o tabii ki dönemi getirdi ona bir şey diyemem ama ya ben orada yokum. Yok. En azından <gülüyor> ee, böyle bir şey. E, motosiklet tabii bir, bir müddet sonra motosikleti böyle hobi olarak kullanırken tabii ki büyük kentte ee, ya iyi ki motor kullanıyorum Tabii. Ee, durumuna geldim birbirlerine. Ne sonra. zaman başladınız motosiklet kullanmak? Ben kendi kendim bildim bile. Ha çok yavm Yani, yani, yani ben e, muhtemelen işte bisikletle motosikletim aynı. aynı. Sünnetimdeki aynı. <gülüyor> şeyle <gülüyor> e, motosiklete bisiklet e, benim için aynı şey yani e, o araçlar e, farklı. Bir de Tabii şimdi eskilerde gittiğinizde gene bir parantez açayım. Motosiklet dediğiniz şey e, bugün bir İngiliz motosikleti bir farklıdır, e, Avrupa motosiketler farklıdır, Çekoslovak Doğu Bulgar motosiketler farklıdır, Japonlar farklıdır. İşte bir tanesi dört zamanlıdır, bir tanesi iki zamanlıdır. Ayhan benim gençliğimde bir tane motorum vardı. Enesu. O Alman. Balban. Enesu. Alman Enes. iki zamanlıdır onlar. Evet, onlar zamanlı. çok önemlidir. Şimdiki normal bildiğimiz arabalarımızdaki dört zamanlı motor sistemi yoktur onlarda. Onlar e, yağ ile karışık benzin yakarlar. Yani normal şartlarda benzin istasyonu bugün öyle bir e, benzin size sağlayamaz. Siz onu alırsınız, onun yanına e, muhakkak yağ yapmamız lazım. Ee, tabii daha sonra bunlar biraz geliştirdiler. Ee, yağ, yağ, yağ ve benzini ayrı ayrı koyuyorsun keizlere. O kendi karıştırarak almaya başladı. O büyük bir rahatlık oldu. İki zamanlı motor çok önemli. Tabii çok yüksek devirlere çıkabiliyor. Dört zamanlar gibi değil. E, zamane motorları. E, fakat işte zamanlı motorlar diyelim. <gülüyor> Şimdi farklı şeyler var. İşte İngiliz motosikletlerine geçtiğiniz zaman onlarda e, vites ve e, fren sistemi farklı yerlerdedir. E, bir tanesinde bir aşağı dört yukarı yaparsınız, ötekinde bir yukarı dört aşağı yaparsınız. Şanzumanlar tamamen değişiktir. Yani böyle her motosiklete binerken insan beynine o, o motosikletle ilgili hard diski <gülüyor> değiştirmek zorunda kalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu, ve doğru. vespalar farklı elden vites. Aha. Vespalar farklı yani bu böyle bir şey birazcık e, merakla herhalde alakalı e, şeyler. Bunlar mekanik konular. E, gene tekrar hatırlatacağım sosyoekonomik, sosyo-kültürel e, şeyler bunun içinde çok fazlaca var. E, Bizde muhtemelen merak uyandıran yani atıyorum bir araba veya motor bir dönemin rengi var bugün baktığında o renk seni hiç ilgilendirmiyor olabilir ama birazcık geriye gidip bir dönem filmi seyret veya bir dönem filmi yapılsın veya 80'li yıllardan bir film seyrettiğin zaman bir arabanın renginin niye öyle olduğunu anlıyorsun yani burada o dönemin yazılan şiir bile o renkle çok alakalı çok güzel bir konuya değindir aslında çok acayip bir şey müzik de bununla birlikte yani o müzikteki ritim Arabanın inanın bana arabanın çalışmasındaki motorun ritmi bile e, yani ona ben bazen çok benzetiyorum. Yani o kıyafetin o ceketteki yakanın e, dikişi o, yani, e, işte düğmelerin kemik düğmenin yapısı onun iriliği onun kabalığı ya yani onun her şeyi bir, e, bir bütün. ...böyle tek başına alamıyorsun o hikayeyi... ...yani e, be, bir dizayn ve tasarımla uğraşıyorsan... ...mimarlıkla uğraşıyorsan... ...bütün bunlar seni ilgilendiriyor... ...gerçekten... Ey mimar olacaklar... Mesela, Cumhurbaşkanımız bağırıyor... Ey Amerika diyor... Ey mimar olacaklar... ...sadece okulda bu iş olmuyor... ...bakın çok güzel konulara değiniyoruz... Birazcık da evet, evet. dediğin gibi o, o konulara da atıf yapalım bu arada yavaş yavaş. Şimdi e, bu e, bu kadar merak ve şey bir dönem sonra işte pandemiden bir iki yıl önceydi zannedersem gene bizim Saydun arkadaşım da içine dahil olduğu e, bir grup e, Hindistan'a gitmeye karar verdik. Fakat tabi hep biraz macera arıyoruz ya biz normal motorla gitmeyiz. Buradan da Hindistan'a motor gider mi? <gülüyor> Gitmez. Ne yapacağız? Hindistan'da motor. Hindistan'da ne motoru bulacaksın? Tabii ki çok özel motorlar var orada. Bunlar İngilizlerin artık üretimini terk ettiği Royal Enfield motorları var. Bunlar tamamen Hindistan'da üretiliyor ve yaklaşık 30 yıldan beri orada üretiliyor. Dedik ki orada Saydunun şey, Saydun programını seyretmiştim geziyle alakalı galiba İstTV'de. Evet evet. evet evet. evet. Yani orada bir yarım saat mi bir yarım saate yakın bir program var o işte bizim gezinin programı. Hı -hı. Dedik ki oraya gidelim ama normal motor kullanmayalım. E nasıl bulacağız? Orada bir acente onların daha önce Nasuhla birlikte Nasuh Maruki ile birlikte bir kuzey de bir turları var hatta iki tane turları var bu konuyla ilgili bu bizimki üçüncü tur oldu ee, şey yaptık ee, yeni bir grup kurduk ee, orada eski gruptan sadece Nasuhla e, Saydun vardı diğer arkadaşlarımızın tamamı yeni grup ee, orada o dönemin e, o dönemin derken işte 80 82 85 yılına kadar motorlar yani 82 dediğimiz gene 40 yıllık motorlarla evet, e, bir de sıra dışı yollardan Doğu Hindistan'dan başladık. Güney'e indik. E, Goa'ya yakın bölgeye sonra tekrar Batı Hindistan'dan e, yukarıya çıktık. E, i̇şte Karala bölgesinden e, işte Bombay'da sonuçlanan bir turumuz oldu. Yaklaşık işte galiba 2000 küsür e, kilometrelerde. Tabi o eski motorlarda yol yapmak çok yorucu, yorucu. inanın. E, yani biz e, artı 28'den zannedersem e, sıfır ve yani kar yağışını hatırlıyorum. E, bir dönem 2000 metre kadar üzerine çıktık. E, böyle bir turumuz oldu. Hatta e, bir gün dönemedik, inemedik mesela sisten. E, çünkü çok ısı farkı var. Yani sürekli bulutların üstündesin. Gidiyorsun yukarıda hiçbir şey yok. Ama bir bulut görüyorsun dağın üzerinde ve inemiyoruz in in in in in şeyin altından. O günleri yaşadık, çok ıı, sıradışı yolculuklardı. Yani yani. İnanılmaz bu Hindistan'ın çay e, bahçelerini gördük. E, orada biz gittiğimizde zannedersem böyle bir 300 yıllık çay fabrikalarını gezdik. Wow. Yani i̇nanılmazdı yani. yani 300 yıl ya. evet abi yani. E, bu bir, Türkiye'de daha sonra tabii bu çay konusunda şey yapınca mesela Türkiye'de çay çok yeni bir konuymuş. Tabii. Ee, çok İyi, taze 6, bir konuymuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Evet, ikinci yani de. daha 100 yılını tamamlamamış. Yok. Çok çok Tabii çok yani. yeni bir yani biz esasında ben ilkokulda sokakta oynuyordum çayda çıra diye. 50 senelikti. Evet, düşmüştü. <gülüyor> evet, yani Çıra bile yeniydi <gülüyor> bu. <Şurası tabii>. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle çok keyifli bir 28 gün geçirdik. Şey pardon kaç 21 gün zannedersen pardon 28 mi? 21 günlük bir e, 22 günlük bir tur. Çok deneyim, iyi bilerim. Sağlam. E, çok keyifli, çok eğlendik. Yani inanılmaz çok ilkel bölgelerden geçtik. Zaman geldi yemek yemeyen arkadaşlarımız oldu çünkü. E, takdir edersiniz orada böyle biraz baharat biraz ve yemek şekli çok bilir. şey değil benim için cennetti ben baharatı çok sevdiğim için e, inanılmaz yani çok Hı. mutlu oldum ayhan benim bir Hindistan gezisi sonrası 20 gün yediklerimin kokusu vücudumdan çıkmadı <gülüyor> söylüyorum yıkanıyorum yıkanıyorum gene kokuyorum <gülüyor> ee, şey, müthiş bir güzel, baharat müthiş bir baharat <gülüyor> yani bu işin böyle e, artık şeyi böyle işi uzadıkça geliştirdikçe <gülüyor> vardığı nokta bundan sonra da tabi şeylerimiz var pandemi biraz önümüzü kesti ama inanılmaz Sema Çöpücü turlarımız olacak çok yakın zamanda işte Kuzey Afrika gene e, birazcık sahra biraz böyle e, çöl ikliminde dolaşacağız e, bunları iyi. bekletiyoruz e daha genç diye şey yaptığımız için evet, o bakıldan yani 3-5 sene daha en az senin yaşına gelene kadar Tabii. bekleyeceğim. Ahmet'i yani. de alın yanınızı. Ahmet'i de alın yanınızı. Metro var mı orada? Gençleştirsin bedava. sizi. Var metro var. Metro var bedava bana. Yani hep sana bedava. <gülüyor> ya şu devletin haline bak. 65 yaşına giden adama metro bedava diyor. Türkiye'de yaş ortalaması 70 saate 5 sene ilini kemiğini emiriyor. Emiyor, emiyor, emiyor. Beş sene diyor bedava veriyor. Şey. Ondan sonra daha güle güle diyoruz. <gülüyor> Çok komik bir ülkede yaşıyoruz ya. <gülüyor> evet. Öyle. Evet bir parça. Girelim bir parça arası verelim. verelim. Evet. Olur. nils Peder. Doğru mu? Molvar. Molvar. Evet. evet. intrusion 3 diyelim. Gelsin o zaman. Gelsin. Dinliyorum. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Maalesef yine çok keyifli, dolu dolu bir programın sonunda yaklaşıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi sevgili konuğumuzdan gençlere ne mesajı olacak onu almak istiyoruz. Bu kadar dolu dolu bir eğitim, güzel bir kariyer, hobiler mutlaka gençlere anlatacak bir iki söz var diye düşünüyoruz. Evet, gerçekten güzel bir gece oldu ben teşekkür ediyorum bana misafir olduğunuz için, aynı zamanda misafir ettiniz tabii ki beni. Şimdi bir sürü şey anlattım, belki ilgi çeken olmuştur, olmayabilir. Çünkü klasik otomobil de böyle çok da matah bir şey değil bence ama benim çok ilgimi çekti. Daha önce belirttiğim gibi bu bir mesleki ilişki kurduğum için ben bunu yapabiliyorum. Ailemden gelen bir sürü sebep ve kişiler bunu, daha sonra ben bunu fark ettim tabii ki bir sebep oluyor. Yani bir nevi bir bu işi siz seçmiş olduğunuzu düşünebilirsiniz şahsen kendi adınıza. Bir iş yaparken ama bir müddet sonra fark ediyorsunuz ki aslında o iş, o konu, o zevk, o e, ilgi sizi seçiyor esasında. Ben biraz buna inanıyorum. Yani e, şey yapılması gerektiğine biraz daha duyarlı bakarsanız e, insan bir şeyleri esasında seçemiyor. Sadece e, doğru yerde, doğru zamanda bulunuyorsanız eğer e, o konuda e, temel atmak için e, bir başarı sağlıyorsunuz. Bunun devamını getirmek sizin elinizde. E, sadece o noktada biraz farkındalığa ihtiyaç var. Yani e, aldığınız eğitimle e, ve içinde bulunduğunuz durumla e, kendi kabiliyetlerinizi birazcık o noktada tartmanız lazım. Birazcık duyarlı olmanız lazım. Zaten ondan sonra iş çorap söküğü gibi geliyor. Şimdi mesleki eğitimler akademilerde, okullarda öğretiliyor olabilir. Ee, e, fakat ben bunun sadece e, okullara ait olduğuna inanmıyorum. E, okullar size, e, biraz olayı şöyle düşünmek lazım. Okullar size bir mesleğin dilini öğretiyor. Ama o dili konuşabilmek sizin pratiğinizle alakalı bir konu. Ee, evet, mimarlık bir dil, bir ifade dili, bir anlatım dili. Ee, diğer mesleklerin de tamamı böyle esasında ama e, siz bunu tekrar edebildiğiniz müddetçe, bunu tekrarlayabildiğiniz müddetçe yanlışlar yaparak bir şeyleri öğreniyorsunuz ve buna sahipleniyorsunuz. Ee, zaman sizi eğitiyor esasında. Okul, sadece okul sizin eğitmeniniz değil. Ben buna inanıyorum. Ee, fakat bunu e, edinirken e, bir sürü de yan olaylar var. Yani bu yan olaylar dediğimiz şeyler bizim esasında e, hobilerimiz. E, bunlar neler? Bir kere eğitimi alırken e, hocalarımıza bakıyoruz, e, etrafımıza bakıyoruz, bizden öncekileri izliyoruz, bizden sonra fikirlere e, bakıyorsunuz ama esasında işte kitaplarını okuduğumuz e, konularla e, ilgili bir durum bu. Şimdi diyeceksiniz ki biz bu dönemde kitap okuyamayız kitap okuma olayı bitti gerçekten çok azaldı yani ben bile artık kitap okumuyorum kitap dinliyorum hmm. yeni teknoloji bile bana kitabı bıraktırdı evet. yani o ne kadar acıdır o kağıtlara evet. dokunarak yani ben ki elimle çizebilen bir adamken hatta o, okuduğum kitapların kenarına bir sürü motif yapmış bir insanım yani bugün uçakta benim en güzel çalışma alanım uçak evet. biliyor musunuz şuradan Türkiye'de en uzun bir buçuk saatlik bir yolculukta bile bütün eskiz defterlerim ve kitaplarım evet. arasında yüzlerce not vardır benim. Böyle bir sürü eskizler vardır. Okuduğum geçmiş sayfalar üzerinde şeyler yazarım yani onu bile artık yapmıyorum. iPad'in üzerinde elektronik ortamda bir şey bile kazımaya başlamaktan korkuyorum yani. Bunu yapıyorlar, Yanındaki yolcuya bakıyorum adam almış iPad'i bir de kalemi. Benim ofisimde çalışan herkes onu yapıyor çocuklar, gençler yani bitti. Ee, ben neredeyse e, kalem kullanan nadir insanlardan bileyim ben geçen gün 1.4 kalem ucu sordum adam patronuna sordu patronu bir yere telefon etti yokmuş abi dedi aslında satıyorduk dedi ya orada olması lazım bir telaşla aradılar 1.4 kalem, kalem kurşun ucu kalem ucu bulamadılar ya yani böyle bir e, şeye girdim yani e, bunu bir şey yapmak lazım bir e, nasıl diyeyim e, bunu iyi anlamak lazım. Ee, ama söyleyeceğim şey şu e, eğitiminizin dışında muhakkak bir şeyle uğraşın diyorum genç arkadaşlara. Yani e, bu hobilerle e, yani hobiniz yoksa e, esasında çok boş bir hayat yaşıyorsunuz. Yani bu çok gerçek. Bu ne olursa olsun yani gerçekten çok böyle ABN tarafıyla e, pul koleksiyonu yapıp arkadaşınıza pul koleksiyonunuzu bile göstermeniz bence şu anda çok kıymetli. Yani bu pul dediğiniz, o pulun üzerindeki e, grafikler o kadar önemli ki onların hikayeleri bir pula baktığınız zaman üzerindeki belki bir adam, belki bir kelebek, belki bir folklorik gibi ikon, e, belki bir olimpiyatın açılışı bile e, size inanılmaz sayfalarca bir kitap anlatabilir. Bir dizayn, bir grafik anlatabilir. Yani bugün e, grafik tasarım bile inanılmaz bir dizayn. Bir hikayesi olabilir hikayesi o var. O hikayeyi lazım. araştırmak lazım. Yani ben e, bu tasarım e, olayına, eğitimine aldığım günden beri bunların peşindeyim. Yani inanın bana yani ben size şu anda anlatmadığım ama uğraştığım bir iki koleksiyondan bahsedeyim. İnanamayacaksınız. Mesela ben e, eski jiletleri koleksiyon yapıyorum. Son dönemde buna taktım. Yani yaklaşık 300 tane eski jilet koleksiyonum var. Jiletin ambalajı ve içindeki de birlikte. Ben size şu anda o jiletleri üşenmeyip jiletlere bir bakarsanız üzerindeki grafiklere inanamayacaksınız. Yani onun üzerinde o kadar önemli bir hikaye var ki e, bunlarla uğraşıyorum son dönemde. E, son dönemde uğraşlarımdan bir tanesi de eski ahşap raket topluyorum. E, şu anda 90'a yakın raketim var. Tenis aşağı. raketi. Tenis raketi. Yani e, onların üzerindeki grafikler, o dönemin renkleri, e, hangi yıl, hangi şampiyona için üretilmiş ve hangi e, tenisçinin imzasını taşıyan raket, o Burada ip gerginliği, bun mesleğimle hiç alakası yok, şey yok. bakın evet, bütün bunların. Evet. Ayhan senin bu biraz aşağında, kafe set üstünde bir, bir kafe var. Evet, tenis Orada da da tenis Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı'dır sahibi. Ha, e, çok bilmiyorum. iyi tanırım. Çok iyi tanırım. Bu, ben hiç tenis oynamadım hayatımda. Beni hiç ilgilendiren bir konu değil. Ama o beni ilgilendiren olay tamamen işin grafiği ve hikayesi. Hikayeleri çok önemli. O hikayelerden ulaştığınız, inanın bana, e, inanılmaz... E, ben o rakete baktığımda o dönemin ve masasını görebiliyorum. O dönemin tenis için e, asılan posterini bile okuyabiliyorum. Yani bakın bunlar çok önemli. önemli evet. Yani bu bir iletişim noktası. Ee, benim e, naçizane gençler ricam bir şey yapıyorlarsa bir meslek. O meslekle ilgili kolekt edebilecek dedi o kadar çok şey var ki şu anda dünyada. Hele bu big, e, bilgisayar teknolojileriyle ulaşamayacakları hiçbir şey yok. Her şey olmazlar, var Yani Olmaz mı? Yani, Ondan da bahsettim. Yani e, bir dönem e, kalem koleksiyonları, şimdi devam edemiyorum e, kalem koleksiyonlarıma ama e, ciddi bir kalem koleksiyonum var. E, fakat usun, aşağı yukarı 30 yıldan beri e, araba kadar eski bir koleksiyonum daha var. E, herkes bunu çok bilmiyor ama e, teneke oyuncak koleksiyonum var yani bu çok inanılmaz yani, bir koç müzesinde var bir sende var belki yok ya, var, var. Ben de, e, benden daha iyi koleksiyoncular olduğunu biliyorum belki ben ilk ondan biri diyebilirim kendime e, mesela Sunay Akın'ın bir oyuncak müzesi var ki efsane yani. o müze o muhtemel, muhteşem yani mesela Sunay Akın bir de bu konuya çok hakim işin hikayelerini bilen, yani işin edebi yönüne de çok hakim bir insan. Ben sadece mesleki olarak bir oyuncağın, çünkü oyuncağın bir yapılış sebebi var. Oyuncak bir çocuğu bir sonraki döneme hazırlıyor esasında. Yani bir teneke oyuncak diye geçtiğin hikayenin üzerinde bir araba, bir itfaiye, bir e, hareket eden bir motosiklette e, vardı e, telefiden şey, hatırlıyorum. O de, inanılmaz e, şeylerim var, inanılmaz yani bugün ben de e, topluyorum ama muhtemelen bilin üzerinde bir e, parça şeyim var. E, belki e, ben de bir müzeye dönüştüreceğim zaman içinde veya bir müzeye dahil etmek istiyorum bu konuları zaman gösterecek bunu bu bile benim için çok büyük heyecan yani işte söylediğim gibi mesleğe bunları hep beslemek için kendimi kullanıyorum yani gençlerin de bu veya buna benzer işlerle uğraşabilirler bu konuda bu işin sonu yok her şeyden tutup bir şey çıkarabilirsiniz ama sadece mesleğe odaklanmayın bir de bu işi memur zihniyetinden çıkartıp e, yapacağınız işi muhakkak e, kendinize e, üzerinize giyebileceğiniz bir elbise haline evet. getirin ve bu bir ağırlık haline gelmesin üzerinizde yoksa bir müddet sonra o böyle ağır bir şey haline Anne dönüşebilir. Geliyor. Evet çok doğru. Çok Aynen güzel. öyle. Vallahi harika bir, harika sohbet, bir sohbet, oldu. sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Ben Çok keyif ederim. aldık. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok çok teşekkürler. Bu motor turlarının ucundan belki bize de bir faydası olur. <gülüyor> Yani motor demişken diyorsun bir <gülüyor> motora binelim binelim ne olacak? Evet. E, son zamanlarda son kaç e, iki Sezo, evet. sezondur yerli jazz e, müzisyenleriyle kapatıyoruz. Evet. Ayhangi vede. Evet. Bugün de rahmetli çok sevdiğimiz Mafif Alay. Gelsin, de gel. İlazmintri ile kapatalım bu akşamı. Herkese iyi haftalar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bana misafir oldunuz. Ben size misafir oldum. Harika bir şey oldu. Ben de anılarımı tazeledim sayenizde. Gençlere de buradan son kez diyorum ki muhakkak bir hobiniz olsun. Hobisi olmayan insan birazcık yarım diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi geceler iyi geceler olsun Ben atilla Aygini. ne yapacağız? Joy Jazz'da laflayacağız.